بِجَلْ مَوْخِيفٍ هُوَ دَرْبٌ بِهِ لُومٌ بِهِ تَرْقَى بِهِ تَحْيَا عَالِمًا حُرًّا فَخُطْ سَلِ إِمَامًا عَاشَ فِي الْعِلْمِ دُهُورًا وَدُهُوبَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِبَذْلٍ حَتَّى ضَمَّتْهُ الْبُحُورُ سَلِ إِمَامًا عَاشَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى محمد وعلى آله وصحبه جمعين. ما بعد. سنو zekattan bahsetmişti. Tabii zekat zekat şeysi değil. Zekat kendi zatında konu değil ama hangi bağlam içerisinde? Ayvallah. Allah Subhanahu wa Taala icmalen beyan ediyor. Ya da zikrediyor Kur'an'da Allah Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah'ın azrazın icmalen Zikrettiğini, zikrettiğini, zikrettiğini beyan açıyor. ediyor açlığı. Yani onun muradını açıklıyor. Allah Subhanahu ve Teala'nın muradını açıklıyor. Bunda da zekat baksi zekatı misal getirdi. Nasıl mesela ayet olarak? <gülüyor> <gülüyor> o ayet. O ayet peki şimdi nasıl buna delil misal oluyor? Delil oluyor. Dedikti, evet. hocam, evet. Dedik hocam hud min anvalihim. Burada kimin dedik. de olabilir. tabii mini de olabilir. Evet. Yani onların ya bazı mallarından var ya bütün bulunan bütün mallardan aldığı ihtimalle var. Dedik. Sonra sadakatel hocam telkib nefira dedik. Evet. Termin dedik. Aslen nekira. Yani her herhangi bir sadaka. İnsan evet. da belli değil. Nükkâr da belli değil. Neyden alınacağı da belli değil. Evet. Genel olarak böyle söylüyor dedik. Ama dedik bunların hepsinde dedik hud kelimesi kaldırıyor dedik. Evet. Çünkü orada kitap peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, onun almasını... Bilecek olan ne kadar Allah canını nelerde almacığını bilen de Allah'ın vahyiyle bildirmesiyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o zaman bütün ayetteki bütün lafızlar aslen nedir aslen? Hud ile çözülüyor. Mucmeldir. Min emvalihim sadakaten aslen min emvalihim sadakaten nedir? Mucmeldir. O icmali kaldıran ne? Hud. Hud o icmali kaldırıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada ee, al emri bütün o nasıl alacağını beyan ediyor. Dolayısıyla sünnete yani Allah subhanahu ve teâlâ aslında orada beyanı ne sünnetle dedi açık bir surette. Açık bir surette sünnet ile beyan ediyor. Çünkü o bütün o e, alınacak olan malların neden alınacak nasıl alınacak, hangi miktarda alınacak vesaire hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de yani onun e, sünnetiyle beyan ediliyor. Ha bunun devamında şimdi filhacci diyor. Tabii filhac bu başlıklar. Bundan sonra bu başlık, sonraki başlık, ondan sonraki başlık bunlar Şeyh Ahmed Şakir rahimullah'ın koydukları başlıklar. Yani bu aslının saha olmayan başlıklar ama burada yani konulara birbirine ayırt etmek için böyle başlık ilave etmiş Şeyh Ahmed Şakir rahimullah. Vefard Allahın Hacı, Alman Yijidu Sabile. Fazıkara anı Nabi, Sallallahu صلى الله عليه وسلم Sabile Azad ve Merkap." Vefard Allahın Hacı, Allah Azze ve Celle, Farzkal Muster, Alman Yijidu Sabile. Ama kime farz kalmıştır? Yol bulana. Yani, "Vallahi al-Nasi, Hacül Beiti, Men O zaman Vallahi al-Nasi Hijul Beyt Allah Azze ve Cel, onu emretmiş. Lakin nasıl takidet gitir, tak etmiş men istatay Allahı sebile. Sebile de yine nasıl gelmiş, ne kire gelmiş, ha? Men istatay Allahı sebilen, ne kire gelmiş? Böyle sebile hem, yani hem vazı itibariyle sebil muşterek bir lafızdır Yani sebil dediğin zaman Arap sebili, hem tarik manasına kullanır. Hem menheç manasını kullanır, hem vesile manasında kullanır, hem uslub manasında kullanır, hem fikir manasında kullanır. Hepsi sebil değil mi? Yani müşterek kendi içerisinde birden fazla zaten manalar, manalar, manalar için kullanıyor Arap. Bir de ne? Bir de ne kire gelmiş? Yani sebil belirtilmemiş. Ne manada bu sebil olacak? Men istafa ilahi seene takid gelmiş. Allah subhanahu wa emrediyor sonra emrinde ne diyor? Takid ediyor. Diyor. Ama takidi yani mucbel, yani mucmel yapıyor. Men istafa ilahi sebebiyle. Peki o sebebi nedir? Fa zikira al-nabi sallallahu aleyhi ve sellem en sebebiyle azad ve'l-merkab. Sonra işte o mucmeli orada ne diyor? Sünnet kaldırıyor. Ayet yani kendi zatına mücmel. Sen şimdi o zaman... Yani sadece Allah Subhanahu ve Teala'nın emriyle yetinelim desen o zaman burada bu takiyydi. Yani nasıl değerlendireceksin? Nasıl belirleyeceksin? Ama sünnette geldiği üzere İbn Ömer radıhallahüma İbn Abbas radıhallahundan gelen rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki es-sebil nedir? Zed ve merkeptir. Bundan aşağıda muhakkik İmam Şafii Rahimullah kendisi senediyle e, tahric etti bi hadiste diyor ki qama aherun fa qala ya rasulallah ma's sabil nedir sabil fa qala zadun ve rahilatuh yani zad azik ve rahila binik merkep rahila sonra diğer bir eee rivayette de es sabilu ve yine İmam şafii rahimeullah kendi senediyle sonra altında da İmam Tirmizi Rahimullah yine bu manada hadis takiric ettikten sonra İbn-i Umar raddül diyor ki هذا hadithun hasen. <gülüyor> Vel amelu aleyhi inde ehlil elm. Enne racule iza meleke zâden av râhileten vecebe aleyhi hacc. O zaman zât ya da râhile zaman azık veyahut da azık ve bineği olduğu zaman kişinin o zaman hacc üzerine vacip olur. Şimdi o zaman ee, yani tabi bu şimdi azık ve merkep rah yani binek o zamanlar öyleydi ha yani o zaman hacca gitmek için gerekli olan neydi men istedaa ileyhi sebiyle yani kimin kudreti yol bulursa o işte orada yol bulursa o bütün o manaları kapsıyor yani hem yol yolu bilmesi yolun var olması hem de aynı zamanda yani ona güç yitirmesi o yani o neticeye ulaşabilmesi için vesilelerin var olması ki eğer azık yok ise ki zamanında hacca gitmek aylarca sürüyordu. Binek üzerinde develerle aylarca hacca gidiyorlardı. Elbette azık lazım, sonra binek lazım. Ha şu anda bu zaman şu zamanda artık sen aylarca gitmiyorsun. Şu anda uçaklarla gidiyorsun. Ya evet, da arabayla gidiyorsun. Ama yine bakalım menistora Mesela bugün sen desen ki, ben e, yola çıkacağım, hacca gideceğim, bir şekilde ulaşmak istiyorum desen muhtemelen yani Allah'ın iradesi yani hariç o seni oraya ulaştırmak istiyorsa hariç ama normal şartlara göre ulaşamazsın. Çünkü artık ne? Suudi Arabistan seni hacca, e, hacca kabul etmek için belli şartlar getirmiş. Zaten sen buradan bir kere oraya gidebilmek için birkaç ülkeden geçeceksin, vizeler olacak. Kimse sana vize verecek, kimse sana vermeyecek. Sonra artı zaten Suudi Arabistan'da hacca gelme gelmen için hac organizasyonları şart koşuyor. Yani organizasyon o şirketlerle gelmen gerekiyor. O şirketlerde yine işte uçakla, uçak seferi kara karayolundan mesela artık hacca gidilmiyor. Kara e, hava yoluyla geleceksin. Sonra e, otel kalacağın otel vesaire hepsi hazır olacak. Yani öyle ben ben hacca gitmek istiyorum diyerek evden çıkıp işte ee, bir beş ay evelinden yol ev, evden çıkıp da e, şeye hac mevsimine denk gelirim şeklinde çıkman o artık geçmişte kalmış bir şey yani şu zamanlarda böyle hacca gidilmiyor artık o zaman elbette bak burada manistatma ile hissebi yani orada yine yani Allah Subhanahu Teala'nın onun yani o hükmü böyle geniş bırakması o takvidi de yine böyle geniş bırakmasının elbette büyük hikmetleri var. Yoksa bu sadece, mesela Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da zat ve merkeb ile onu takkid etmiş olsaydı kimin azığı ve biniği varsa onun üzerine hac vaciptir şeklinde e o zaman insanların ekseri çünkü bu imkana sahipler. İnsanın ekseri buna, buna bu imkana sahipler ama Bununla beraber yine de hacca gidemiyorlar. Çünkü başka sebepler var. Ya yol emniyeti yok veyahut da işte dediğim gibi sınırlardan geçemiyor, vize alamıyor veyahut da biz gibi adamlar zaten Suudi Arabistan kabul etmez. Sen haç başvurusu yapsan seni kabul etmez. El-Muhim yani burada şimdi maksut yani o ayette geçen وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعْ اِلَهِ سَب۪يلًا Oradaki icmali ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o icmali beyan ediyor sünnetiyle. O da nedir? السبيل الزاد والرحيل، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه. يعني أن صورتها بحج كيفية وتم الحج والأمرة لله مثلا. الله سبحانه وتعالى حج تمام ضي تمامياته اشتدي ولله على الناس حج البيت حج البيت اما نصل ندر يعني حج إبادتي nasıl eda edilecek? Onun bir tertibi var mı yok mu? Ne ile başlanacak? Ne ile sonlandırılacak? Ne yapılacak? Ne gidilecek? Hepsini sünnet beyan etmiştir. Yoksa bunlar tafsili şekilde Kur'an'da geçmiyor. İcmalen Allah'ın azizliğinin Allah bazı işaretleri vardır. Ama onun dışında feiza fattum min arafat mesela Arafat'tan indiğiniz zaman fezkurullaha inde mesril Haram el-Mescid-i el el Haram yani Muzdalife, Muzdalife'de Allah'ı zikredin. Arafat'tan indikten sonra ama Arafat'ta ne zaman durulacak? Arafat'ta hangi vakitler arası durulacak? Muzdalife'ye ne zaman inilecek? Muzdalife'de ne yapılacak? Yani ne kadar kalınacak? İşte burada Ahbar-ı Resulullah bi mevakitil O miqatlar evet. Yani sen e, neyle ihrama gireceksin? Nerede ihrama gireceksin? İhrama girdikten sonra senin üzerine ne haram olur, ne helal olur, ne yapman gerekir, Mekke'ye vardığın zaman ilk yapılacak olan nedir vesaire. Bunlar hepsine sünnetle beyan edilmiştir. Yoksa e, bunlar Kur'an'da tafsili şekilde zikredilmemiş, beyan edilmemiş. Bu keyfe telbiyetu fi telbiye nasıl getirilir? Telbiyenin lafızı nedir? Ve men sen ve ma yetteki muhrem men lebsi thiyab İhrama girdiği zaman muh yani muhrim, üzerine helal olan nedir? Haram olan nedir? İhramı nasıl olması lazım? Çünkü ihramın şartları var biliyorsunuz. Neyi, neyi kapatabilir? Yani bedenin hangisi? Hangi işte kafasını, başını kapatmaması vesaire? Ayağı nasıl tellik yiyecek? Nasıl ihramı dikişli mi, dikişsiz mi vesaire? bunların hepsine sünnet beyan etmiştir. Sonra yıkanmaması, koku sürünmemesi vesaire. Bunlar hepsi sünnetle beyan edilmiştir. Yoksa bunlar Kur'an'da elbette beyan edilmemiş. Bu ameller hacci ha diğer hacda yani, yani gerekli olan amellerin Arafat, Min Arafata ve Muzdalife ve rami ve hilaq ve tavaf iktiraş olmak, ondan sonra şeytan taşlanması, tavaf, tavaf nasıl yapılacak, kaç kez? Ha Kur'an'da işaretleri var. Muhallakire ra'usukum ve muqassirin. Tamam. Allah azze ve celle evet haçta bir başları tıraş etmek kesmek var ama bu hangi günde yapılacak, nasıl yapılacak? Bunlar hepsi sünnet beyan etmiş ha. Vamesi ve zalika. Falo en mer'en lem ya'lem li Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem sünneten ma'a kitabillahi illa ma wasafna mimma sanna Rasulullahi sallallahu aleyhi fihi ma'na ma anzelehu ma Allahu cumleten. Yani Allah Subhanahu wa Teala cumleten indirmiş. Yani icmalen indirmiş ve onun o icmalen indirdiğinin manasını kim beyan ediyor? Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü icmalen ne demek? Yani orada şimdi birden fazla mana, mana olabilir. Ha, i̇cmal o. Birden fazla mana olabilir. Şimdi Allah azze ve celle hangi manayı kastediyor? Hangi manayı murad ediyor? Onu beyan eden kim? Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. o. Yani o lafız, bak yine yani o zahirlik, yani lafız Zahirinde birden fazla manaya muht. Çünkü mucmel, mucmel o. E şimdi o manaların içerisinde Allah'ın iradesi hangisi, hangi hangi o manalarla hangisini Allah Allah hangisini murad ediyor, onu sana şimdi birisi beyan etmesi lazım. Eğer o sana beyan edilmezse, o zaman o bütün o manalar Allah'ın muradına dahil oluyor. O zaman sen yine yani o manalar birbiriyle bir o manalardan manaların arasında birisini tercih edeceksin kim tercih edecek sen yani aklen sen yani kendi zannınla hevanla tercih edeceksin e bu da zaten teşriinin yani te, te, esasına ters yani e zaten Allah Subhanahu Teala öyle sana hitap edecekse yani ben sana bir şey söylüyorum sen ondan sonra istediğini yap yazman Resulün gönderilişinde, Risaletin gönderilişinde, Kur'an'ın, yani kelamın, bir kitabın gönderişine ne mana var? Eğer Allah subhanahu aleyhi ve zaten sonuçta neticede kararı sana bırakacaksa. Yani ben bir şey söylüyorum, o söylediklerimin beş, manasına, beş manaya geliyor. O beş mananın arasından sen bir tanesini seç. İstediğini yap. İse hitap. E o o hitabın manası nedir yani? Elbette Allah Subhanahu ve Teala ne edecek? Yani murad ettiğini beyan edecek, açıklayacak. E şimdi kendi sözü eğer o ma, yani o, o konumda değilse o zaman ne ediyor? Ne edecektir? Onu iradesini ortaya koyacak olan bir ilave, bir zayi, yani ziyade bir beyan gelecek. İşte o da ne? Nebevi sünnet. مما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما أنزله الله جملة وأنه إنما استدرك ما وصفت من فرض الله الأعمال وما يحرم وما يحل ويدخل به فيه ويخرج منه ومواقيته وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله قامت الحجة عليه بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام مع فرض الله أزوجل في كتابه مرة أكثر قامت كذلك أبدا يا ندية لن رحم الله yani bunlar burada zikrettiği. Allah subhanahu wa ta'ala icmalen beyan etmiş. Lakin onun tafsili ne sünnette gelmiş. Men استطا إله سبيلا icmal Siz beyan eden kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. ثم أفيد من حيث أفادان ناس ويأتفيد فإذا أفادتم فاذكر الله إن المشعر الحرام beyan etmiş. Lakin o Nereden? Yani Arafat'ta yani orada bir işaret var. Yani bir, bir yerden akıp gideceksiniz, gideceksiniz, ha, ineceksiniz. O zaman orada evvelinde elbette bir vakfe olacak. Lakin o vakfe, Arafat, arafatte vakfe hangi günü olacak? Ne zamandan ne zamana olacak? Ve o vakfede ne yapacaksın? O işi Kur'an onu beyan etmiyor. Sonra o el meş'ar el haram nedir? Neresidir? onun muzdelife olduğunu ve muzdelife'de yani gecelendiğini, hacıların orada gecelediğini beyan eden sünnettir. O gecelik gecelikli dönemde ne yaptıkları o zamanda yine beyan eden sünnettir. Sonra Mina'yı intikal, Mina'da o Mina günleri şeytan taşlanması mesela şeytanların taşlanması Kur'an'da hiç geçmiyor. Sünnet beyan etmiş. Şeytanların taşlanması hangi vakitte taşlanması lazım vesaire bu hepsi sünnetle beyan edilmiş. Dolayısıyla o zaman ne diyor? Yani burada Allah subhanahu ve teala ibadetin, ibadet, icmalen beyan ediyor. Lakin tafsilatın nerede? Sünnette. Ha şimdi eğer kişi bütün bunlara ulaşmış ise, yani sünnet haç ibadetiyle alakalı sünnet bir kişiye ulaşmış ise o ibadette haram kılınlar, helal kılınlar, o ibadete dahil olan, ibadetin haricinde olan o ibadetin vakitleri, mikatları vesaire, O zaman ne? Ne? O zaman işte insan üzerine artık hüccet kaime olmuştur. Yani o kişi dese ki ben ben Kur'an'la yetineceğim. Tamam ben Kur'an'la yetineceğim. Bu ondan kabul edilmez ha. Yani o onun üzerine hüccettir diyor. Hüccettir. Nasıl hüccet oluyor? Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bir ona emretmiş. Ha? İza kamet haza'l makam. Yani bu makam ne manada? Niye kastediyor? Yani o açıklık, yani tafsil etmiş. Ha, o işte o haçta yapılacak olan bütün ibadetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapılacağını, nerede yapılacağını, hangi vakitler yapacağını beyan etmiş. Artı ma'afardillahi azze ve Yani Allah subhanahu ve teala'nın Kur'an'da emriyle beraber. O zaman hem bir Allah subhanahu ve teala hükmü icmalen kendisi veriyor. Sonra onun gönderdiği Resul ne diyor? O emri tafsil ediyor. Artı Allah subhanahu ve onu Resul olarak gönderdiğini beyan ediyor. Senin de ona iman etmen gerektiğini, ona itaat etmen gerektiğini beyan ediyor. Onun ona itaat ve imanla yani ona imanı kendi kendine iman ile beraber zikrediyor. O önceki bahisler. ha Kendisiyle beraber zikrediyor. O zaman bunlar hepsini ne gerektiriyor? Senin gelmiş olan sana gelmiş olan o sünneti kabul ettirmeni gerektiriyor. Yani burada. Onu diyor İmam Şefir Rahim Allah Dolayısıyla ne? Bunlar sana ulaştığı zaman, o sünnetler sana ulaştığı zaman, senin artık yani bunu bu, bunu diyor İmam Şafər aleyhisselam. Senin artık yani o hüccet, kâmet ale, kâmet hujjat al-hujjatu alehi, bi anna Rasulullah Yani o sözünde. Yani senin artık üzerinde hüccet kaym olmuştur. Sen artık Kur'anla yetinmen sana caiz değildir. Kur'an'la yetinmen sana caiz olmaz. Kur'an'la yetinirsen mazur değilsin yani, mazeretli değilsin. Çünkü senin üzerine o sünnetin sana ulaşmasıyla o amelleri o şekilde yapman senin üzerinde hüccet olmuştur. Çünkü o Allah'ın azze emri odur. Yani bir başka bir manayla sen eğer o Allah'ın emrini o sünnette geldiği suret üzerine yerine getirmezsen o zaman Allah'ın emrine itaat etmemişsindir. O zaman işte mesela burada Allah subhanahu ve teala'nın e, işte Arafat'ta Arafat'tan sonra ne edin? inin ve orada Allah'ı zikredin. Emir bu. Sen onu şimdi sünnette, sünnette, Resulullah'ın sünnette sana, sana gösterdiği şekilde yapmazsan o zaman Allah'ın emrine de itaat etmiş değilsin. Tamam mı? Yani Allah'ın emrine de itaat etmedin. Sen şimdi desen ki ben o sünnet beni ilgilendirmez. Ben sadece Allah'ın kelamıyla muhatabım. Kur'an'ı yapacağım. Sonra kendi kafana göre Arafat'tan indin. Mescid-i Haram artık kendine göre bir, bir şey belirledin. Orada fezkurullah indel Mescid-i Haram. Orada kendi kafana göre bir Allah'ı zikrettin, bir şeyler yaptın. Bu şimdi Allah'ın emre itaat midir? Hayır. Hayır. Yani sen o o emre de itaat etmedin. ha mesele o o sünnet ulaştıktan sonra o sünnet sana ulaştıktan sonra sen o sünneti yerine getirmezsen Allah'ın emrine de itaat etmiş değilsin. Çünkü o sünnetin üzerinde Allah'ın farzı bu yöndedir manasında hücceti kaim kılıyor. Anladınız? وَاسْتُدِلَّ enhu لَا تُخَالِفُ لَهُ سُنَّتٌ Sonra artı asla yani bununla da delil getirilir asla sünnet Allah'ın kitabına muhalif olmaz. Asla. X de aynı kaynaktan gelen mübeyyin yani nasıl mübeyyin muhalif olacak? Mübeyyin beyan ediyor. Nasıl muhalif olacak? Mümkün değil. Wa anna sunnetuhu wa in lam yakun fiha nasu kitabin lazima. o sünnet yani sünnet velaki o sünnetin Allah'ın kitabında bir aslı olmasa da yine ne gelir? Lazım gelir. Ha? Yani bağlayıcıdır. Burada İmam Şeyh ve Rahimullah kimlere? Aslen bu söz kimlere? Hadis Yani hadis inkarcıları zaten ama hadis inkarcılardan daha ondan evvel. Yani Kur'an Nas'ınla beraber ziyade gelmiş olan sünneti kabul etmeyenlere. Nas'a ziyade gelmiş sünnet. Yani özellikle Rey Ehli. Rey Ehli'nin usulünde... Nası ziyade sünneti yani haber-i vahidi kabul etmezler. Çünkü nasız yani nas'dan Kur'an'a ziyade. Yani Kur'an'a ziyade gelmiş ise ve haber-i vahid ise reddederler. Derler ki makbul değil çünkü yani ya nasih olacak, e sünnet Kur'an'ı neshetmez. Dolayısıyla kabul etmiyorlar. Ha şimdi aslen burada söz onlara. La tukhalifu lahu sunnetun ebeden. Kitabıyla. Kitap Allah'ın kitabına asla sünnet muhalif olmaz. Çünkü onlar ziyadeyi nasıl görüyorlar? Kitaba muhalif görüyorlar. Yani kitapta bir şey gelmiş, Allah yani Kur'an'da bir bir şey gelmiş, sonra Sünnet'te ona ziyade bir şey gelmiş, ilave bir şey gelmiş. Şimdi ne diyorlar? Onu muhalif sanki muhalifmiş gibi ediyorlar. Onun için diyor ve سُنَّتَهُ وَاَنْ ve يَكُنْ ف۪يهَا نَسُّ كِتَةً velev ki kitapta onun nasıl yani kitapta ona işareten, işaret eden bir nasıl olmasa da yani aslı kitapta olmasa da yine de lazım gelir. Yine bağlayıcıdır. Ha, o sünnet yine de bağlayıcıdır. Dolayısıyla birçok bahsi mesela senin vacip gördüğün senin farz gördüğün birçok bahsi mesela rey ehli ve rey ehlin başında kimler geliyor? Hanefiler geliyor. Hanefiler reddeder. Kabul etmezler. Onda da yine 3 dereceler yani Hanefiler. Kimisi diyorlar ki bu nasıl ziyadedir? Merduttur. Hiç kabul etmiyorlar. İkinci bir derece sünnette geldiğinden ötürü Sünnete yani Sünnete ihtiramlarından ve kabullerinden ötürü diyorlar ki evet bu mustahaptır. Yani sünnette sabittir. Dolayısıyla yani mustahaptır böyle yapmak. Veyahut da diyorlar ki vaciptir. Yani eğer o hadis yani bağlayıcı yani bir emir sigası vesaire gelmiş ise o zaman ne? Vaciptir derler ama farz değildir. Yani şey istilah da oradan geliyor. Vaciptir ama farz değil. Vacip değildir yani vaciptir ne manada evet yani bu e, sünnette sabittir ve sünnette bağlayıcı yani onu emir ifade eden bir üslubu ile gelmiş lakin Kur'an'dan ziyade olduğu için Kur'an'a ziyade olduğu için An yani reddi reddi açıktır. A reddi açık direne yani redd edene bir şey demeyiz. Halbuki farz nedir? Farzın reddi küfürdür ha. Yani eğer sen farz olan bir şeyi reddedersen yani o taksimat dahilinde çünkü farz nedir? Tevatüren sabit olan, tevatürle sabit ne demek? Kur'anla sabit. Dolayısıyla birçok bahislerde mesela senin farz gördüğünü Hanefiler farz görmezler. Belki vacip kabul ederler. Veyahut sünnet kabul ederler. Veyahut da hiç kabul etmezler. Çünkü nassa ziyadedir derler. Yani Kur'an'a ziyade. Ha şimdi asıl bu şey burada. Yani itiraz. İmum Şefir Rahim'in itirazı onlara. Diyor ki velev ki o sünnet ki haç babında öyle birçok şey var. Mesela Muzdelife'de gecelemek. Veyahut da Mina günlerinde orada gecelemek gibi. Bunlar hepsi mesela yani Hanefi uleması arasında yani terkide şeydir yani vacip değildir yani bizim tabirimizle vacip değildir niye çünkü orada sünnet Kur'an nasıla ziyade geldi Kur'an Aslında öyle bir şey geçmiyor mesela Kur'an nasında ne geçiyor fetkorullah endel meşeril haram endel meşeril haram orada Allah zikre Kur'an nasıl o yani şimdi ona ilave gelmiş olan bütün sünnetine nasıl ziyade Dolayısıyla nasıl ziyade gelmiş olan sünnetleri artık yani o e, alimin şey rey alemin alimin kendi değerlendirmesine göre ya ret ediyor veyahut da mustahap görüyor evet, evet. veyahut da vacip görüyor yani. Kendi istilahları dahilinde vacip görüyor. Yani farzın alt kısmı olarak. Ha buna itirazen diyor ki İmam Şehfe Rahimullah velev ki Allah'ın kitabında nasıl olmasa da yine o sünnet nedir? Lazımdır yani lazım gelir bağlayıcıdır. Bime vasf tu minhaza ma amma zekertisu min taati rasulih sallallahu aleyhi ve Çünkü bir sünnet mübeyindir. O Allah'ın azze ve cid, icmalen beyan ettiğini tafsil ediyor. Bir ikincisi çünkü Allah Subhanahu ve Teala ona itaat etmiştir. Dolayısıyla sen elbette onun yaptığı gibi yapma mecburiyetindesin. Sen şimdi sadece bu ya yani şeyi anladınız mı? yani fesadı Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da beyan ediyor icmalen. Onun tafsilatını Resulün diline yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sünnetine bırakıyor. Ama sen geliyorsun diyorsun ki o Allah'ın Azze ve Celle'nin aslında o şeyi beyan ettiğini sen diyorsun ki bu Kur'an'a zaittir. Dolayısıyla bunu kabul etmiyorsun, reddediyorsun. Diyorsun ben Kur'an'la yetinledim. E zaten orada o beyanın, yani o tafsilatın oraya bırakılmasının sebebi ne? Çünkü Kur'an'daki beyan ona kafi gelmiyor. Yoksa Allah Subhanahu ve Teala senin altına kalkamayacağın, takat getiremeyeceğin şeylerle mükellef kılmaz ki. Zaten orada bir yani bir, bir izah, bir tafsil lazım geldiği için Allah azze ve celle sünnet ile beyan ediyor. Yoksa öyle bırakırdı. Tuza sen ne edeceksin yani şimdi orada sünneti kabul etmiyorlar. Çünkü nasıl zaittir e ama bu sefer ya evvelki alimlerden bir söz getiriyorlar veya da kendi hocalarından bir iştihat getiriyorlar. Veyahut da kıyasa başvuruyorlar. Veyahut da istiksanen bir şey yapıyorlar. Yine orada bir tafsile gidiyorlar. Çünkü ona muhtaç. Yani orası tafsile muhtaç. Yoksa Allah azze ve Celle onu sünnet ile tafsil etmezdi. Yani şey orada yani. Fesat aslında orada. İmam Şefir Rahim olukta. Ona burada işaret ediyor. Siz burada. Yani hüccet üzerinize kaym olduğu. Siz bu konuda sünnete tabi olma mecburiyetindesiniz. Eğer tabi olmazsanız o zaman fesada düşeceksiniz kendiniz. Aslen e, dinde vazedilmemiş olan şeyleri ortaya atacaksınız. aleyhi yani tabi burada hususen bu e, nasza ziyade nasza ziyade gelmiş olan haber vahidi kabul etmeyen ama umumen Müslüman en en Allahu azza lem gayri rasulihi. Yani bunu bilmesi lazım. Neyi bilmesi lazım? Yani o makamı, ha o makamı kendisiyle beraber zikredilmiş olması, itaat emri, Allah Azze ve Celle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden başka kimse kime itaati emretmiş. Var mı bir ikincisi? Sizin bildiğiniz. Yani falan filana itaat edin diye bir emir var mı? Onun dışında bir ulul emr var, itaatle emrolunmuş ama onun da itaatine yine Allah ve Resulüne itaati tabi kendi değil, yani müstakil değil müstakil kendi zatında emredilmiş olan şahıs, beşer arasında sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e o zaman bu makam yani sadece ona maksusa lem yecal hada li halqin gayri rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem yani eğer sen dersen ki yani Kur'an Allah'ın kelamıdır ve Allah'ın kelamına ziyade gelmiş olan haberleri biz ret ederiz kabul etmeyiz bu beşer için söylesen tamam, beşer için yani normal sıradan beşer için makbul çünkü beşer nedir? Vahiy üzere yürüyen değil yani adeti o değildir. ha, beşer vahiy almaz. He, biz hepimiz vahiy almıyoruz. Ama sen şimdi o söze pekala yani öldediğin zaman onu, o söze Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de dahil olacak. Ama o diğerler gibi değil ki. Ay yani traz O herhangi beşer gibi diğer diğer beşer gibi değil. O biz gibi değil yani. Onu Allah Azze ve Celle bütün beşerin arasından seçmiş. Onu Allah subhanahu ve Teala kendi yani kendi ismiyle beraber zikretmiş. Ona iman etmeni sana emretmiş. Ona itaat etmeni sana emretmiş. Onu yani kendi beyanında mübeyyin olarak işte şerh eden, açıklayan, hatta muhasis, tahsis eden, mukayyit, takid eden vesaire tayin etmiş. Yani biz o gibi değiliz. Sen nasıl benim sözümü onun sözünle eşit kılarsın, evet benim için dersen ki senin sözün Kur'an'ın sözü ile beraber senin sözün makbul değildir dersen doğru. Lakin Resulullah sünneti sözünü de böyle değerlendirirsen o zaman bu hatadır ha, Böyle yapamazsın yani. Dolayısıyla yani onun sözü diğer beşerin sözü gibi değil. O ondan başka beşer arasında ondan başkası bu makamda değildir. O bu makama yerleştirilmiş. O zaten onun görevi bu. Allah'ın azze ve celle'in beyan ettiğini sana anlattıklarını, hitap ettiklerini sana izah etmek, açıklamak. Onun görevi bu. Dolayısıyla sen o ziyade yani o o nas'a gelmişsen nasıl ziyade olarak o gördüğün o evet Kur'an'ın nas'ına bir ziyadedir. Lakin o muhalif değil. Ha ona muhalif değil bilakis oradaki icmali beyan eden, oradaki ağımı taksis eden, oradaki mutlakı takid eden oradaki işte o kapalılığı iphamı gideren izah eden ve en yece'ala kavle kulli vahidin ev ahedin ve fi'lihi abadan tebe'an likitabillahi te'ala fümme sünneti resulü sallallahu aleyhi ve sellem her beşerin sözü ve ameli nedir? kitap ve sünnette tabidir Sadece bir beşer hariç. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sözü sadece kitaba tabidir. Onun sözü kendi zatında hüccettir. Ta tamam, aramızdaki farkı o. Bütün beşer, bütün beşerin beşeri Allah azze ve celle iki kaynağı itaat etmekle emretmiş. Bir kendi kelamı, iki de Resulü'n Ali aleyhi sözüne. Bunu itaatle emretmiş bütün beşer. Ha bütün insanlık, bütün cinler. Bu bunun arasında Sadece bir beşer hariç. Bir beşer müstesna. O da kim? Hayır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O sadece Kur'an'a itaat ile emrolunmuş. Çünkü onun sözü kendi zatında hüccet. Yani o ikinci kaynak işte. İkinci kaynak o. Değilir. Nasıl yani sen onu diğer beşerle eşit kalarak Yani öyle dediğin zaman o maneye geliyor. Onu kastediyor. Yani sen dediğin zaman biz Kur'an nasına ziyade gelmiş olanı reddediyoruz. Ve o da onun sözü de Kur'an'a ziyadedir. Dolayısıyla onu da reddediyoruz. O zaman sen onu benimle eşit kıldın. Değil mi? Yani o zaman sen bizi aynı aynı makama koydun. E bu haksızlık yani bu doğru değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşı büyük bir haksızlık. Ha bu bir mesele bak. Sonra yani bir bunu bilmesi lazım. O sen gibi değil. O herhangi bir beşer gibi değil. O Allah tarafından görevlendirilmiş. Resul. Bir ikincisi bu an ya in لو علم رسول الله الله لم وانتقل عن قوله رسول الله الله شاء الله. لم يفعل كان غير له. Tamam burada İmam Şafii yani bu ona muhalif konuşanlar Tamam, bu bapta. Yani Kur'an, biz Kur'an'da gelenle yetiniriz veyahut da Kur'an'a ziyade gelmiş olanı yine Kur'an'a arz ederiz. Eğer Kur'an'a mutabık gelirse kabul ederiz ama Kur'an'a muhalif gelirse reddederiz. Rey ehlinin zihniyeti. Bunu usul edindiler. Artı bunu ispat etmek için seleften bazıların sözlerini getirdiler. Mesela Muzdelife'de gecelemeyi kabul etmeyen mesela tabiinden birilerini getirdiler. Dediler ki bak falan falan da diyor. Muzdelife'de gecelenmez. Hani şimdi Muzdelife gecelemek neyle sabit? Sünnetle sabit. Kur'an'da hiç gelmemiş. Kur'an'ın Kur'an'ın Kur aslına muhaliftir diyerek ret ettiler. Artı bak işte seleften falan falan tabiinden ki bu yani bu sözler ekseri tabiinden geliyor. Yoksa sahabeden değil. tabiin imamlarımızdan, büyüklerden bu manada sözde onları da deliriyor onları onları da şahit getirerek onları istişat ederek diyorlar ki bak işte falan falanlar da böyle diyor ha mesela o yani burada bahsettiği o kendi sünnette gelmiş ama Kur'an'da zikri geçmeyen Dolayısıyla Kur'an nasına ziyade gelmiş olan bir sünnet bundan ötürü terk ediyorlar diyorlar ki bu Kur'an'ın Kur'an nasna ziyadedir Kur'an Kur'an nasına muhaliftir Red ediyorlar, kabul etmiyorlar sonra daha evvelki yani seleften özellikle tabi'in imamlardan bazıların sözleriyle istişatta bulunuyorlar onların sözleri getirerek diyorlar ki bak falan falan da böyle diyor. Bahis o anlaşıldı değil mi? Ha şimdi diyor ki bu için yani bu alimler için bunu da bilsin diyor yani onlar sünneti lazım yani burada işletmeyenler ha sünneti burada işletmeyenler şunu da bilsinler أن عالما إن روى عنه قول يخالف فيه شيئا شيئا سن فيه رسول الله sallallahu aleyhi ve o sünnete muhalif olan bir söz gelmiş bir alimden tam onla istişat ediyorlar bilsinler ki diyor لو علمه سنت رسول الله sallallahu aleyhi ve eğer ona yani Resulullah'ın sünneti gelmiş olsaydı lem yuhalife ona o, o sünnete muhalif etmezdi mesela Ebu Hanife olduğu gibi rahime Allah Ebu Hanife'nin birçok mesela fetvasında, görüşlerinde sünnete muhalif. Sonra ne etmiş Ebu Yusuf Rahimullah ya Muhammed Rahimullah ni etmiş? O görüşünden ruju ediyor ya. Yani o görüşü amel etmiyorlar. Sünnet ile amel ediyorlar ve diyorlar ki eğer bu yani hocamıza, şeyhimize bu hadis ulaşmış olsaydı o da böyle yapardı. Ne diyorlar? Yani ne ne ifade ediyor? Yani Ebu Hanife da birçok içtihadında eğer ona onlara ulaşmış olan hadis, ona da ulaşmış olsaydı, o da bu hadisle amelelerdi. Yani onun da görüşü bu hadis olurdu. Lakin ona o hadis ulaşmadığı için, o iştihad etmiş o alanda. Ha şimdi onlar ne diyorlar? Onun iştihadını terk ediyorlar, sünneti alıyorlar. Ha onu kastediyor burada. Yani o zaman diye lem yuhalife asla sünnete muhalefet etmezdi. وَاَنْ تَقَالَ عَنْ قَوْلِهِ Kendi sözünü bırakırdı. اِلَا سُنْتِ ve الْاَصْرَزِينَ وَاَسُنْتِ رَسُولَا sünnetine İntikali yani ona. O sünnete göre e, davranırdı. Sünnete intikal ederdi. İnşaAllah. Tabi inşaAllah yani bu bir istisna yani. İnşaAllah böyle olurdu. Böyle olmayanlar da olacak muhakkak. Lakin yani bizim Rabbani bildiğimiz ulema eğer ha eğer bir bir konuda sünneti muhalif eğer görüş beyan etmişlerse o sünneti ziyade kabul edip terk edilmesi gerektiğinin ötürü değil yani öyle gördüklerinin değil bu Kur'an'a ziyadedir. Bunu biz kabul etmiyoruz den ötürü değil. Kendilerine sünnet ulaşmadığından ötürü onun için diyor ki fe in lem yefal kana gayra muvasin yani o sünnet ona ulaşmadığındandır. O sünnet onda bulunmadığından ötürü yani o muhalif davranmıştır. Ha? O zaman şurada büyük bir fayda var bu sözde. Birincisi olabilir yani. Sen belki araştırdığın zaman bazı meselelerde sünnetle sabit olan ha yani Kur'an'da geçmeyen Kur'an'da geçmeyen mevzular ama sünnette geçen ve sünnette sabit olan bazı mevzular sünnette sabit hadis yani delil hüccet mahalinde bir hadis ister sahih olsun, ister yani müteahhir ulemanın tabiriyle hasen olsun vesaire. Yani hüccet mahiyetine makbul bir hadis. Delil olacak olan bir hadis. Eğer bu hadis var. Ama o hadise muhalif bazı alimlerin sözleri var. Bazı alimlerin sözleri var. O zaman sen işte o sözü, o alimlerin sözlerine tutunarak o hadise muhalif davranman o. Caiz değil ha. Yani senin üzerine hüccet olan hadistir. Hadisle amel etmendir. Yoksa o hadise muhalif olan ulema sözüyle değil. Hüccet orada değil. Hüccet ulama yani tabinin hatta sahabenin sözünde değildir. Hüccet nerededir? Resulü Allah'ın sözündedir. Dolayısıyla hüccet o. Ona muhalif olan, muhalif düşen bütün sözler kabul edilmez. Ha tabi yine inceleyebilirsin o muhalefet hakikaten yani o alemin kastettiği bir muhalefet midir yoksa o orada yani cüz'i bir şeye mi muhalefet ediyor vesaire yani bakılır ama asli itibariyle onun sünneti muhalefeti, ha, tabiinden özellikle yani bu çok oluyor. Tabi imamları, imamlarımızdan sünnetin muhalefet, sünneti muhalefet genelde nereden geliyor, kaynaklanıyor? Sünnetin Kendine ona ulaşmamasından, ulaşmamasından ötürü. Ha. Sünnetin kendisine ulaşmamasından ötürü. فَكَيْفَ دِيُوَ الْحُجَّجُ ف۪ي مِثْلِ هَذَا قَائِمَةٌ لِلّٰهِ عَلَى Nasıl yani? Bak burada yani İmam Şafir Rahimullah'ın ulemaya karşı hüsnü bak yani görüyorsunuz. Yani senin ulemaya karşı nasıl yani bir alim, alimin bir alimin şeysi nedir, muradı nedir yani niye bu kadar kendisini yani bu ilme feda etmiş kendisini yani ömrünü ilme vermiş başka dünyevi şeyleri terk etmiş lezzetleri vesaire terk etmiş niye? Yani Allah'ın muradını isabet etmek için ve o ilahi muradı sana aktarmak için. Niye böyle bir insan yani senin için bir kötülük kastetsin. Ha bu mu mü mümkün değil. Ha, tabii belamlar filan şey etti türedi dünya makamı için, işte dünya menfaati için vesaire şeyden birçok ilim ehli var. Öz özellikle şu zamanımızda. Bizim konumuz onlar değil. Yani Rabbani yani. Rabbani bir alim. Allah'ın iradesini, yani iradesini isabet etmek isteyen ve yani samimi takva ile ha, Allah subhanahu wa dinini öğrenmek ve öğretmek isteyen bir kişi niye senin için kötülük murad etsin ve kazayan bile bile sünneti muhalefet etsin? Bu mümkün değil asli itibarı. Yani bir alimin, alim yani selefin manasında alim, ilmiyle amel eden, takva sahibi bir, bir zat. Böyle bir zatın bilerek kasten sünneti muhalefet etmesi mümkün değildir. Ya o sünnete muhalefeti o sünnet ona ulaşmadığından ötürüdür veyahut da ona ulaşmış lakin onun sabit değildir. O sünnet onun sabit olmamış. Senet itibarıyla yani şey gelmiş, bozuk gelmiş veyahut da senedinde şüphe etmiş. Veyahut da sünnette şüphe yani sünneti onun bildiği genel külli kaidelere yerleştirememiş. Demiş ki yani bu sünnet yani bu sünnet olamaz. Bu peygamberden yani gelmiş bir şey olamaz demiş onun için terk etmiş yani ama kasten bilerek evet bu sabittir Resulullah sellem sabittir evet böyle demiştir Yolda, evet böyle yapmıştır ama ben böyle yapmıyorum ama ben böyle demiyorum böyle bir şey mümkün değil ha dolayısıyla yani ulemaya da hakkını vermek lazım ha bu böyle bir durum ulema için söz konusu olmaz inşallah tabi yani dediğim gibi ha yani Rabbani Rasih ulema takva ehli, ilmiyle amel eden. Bi mefaradah min ta'ati nebiyyi sallallahu aleyhi ve ebâne min mevdîhillezi ve da'ahu bi'hi min vahyihi ve dinihi ehli dinihi Allah subhanehu ve teâlâ onu işte yine tekrar tekrar tekrar abi bunları tekrar tekrar sana yani öyle anlatıyor ki yani bu artık sende muşahhas bir bir bilgiye dönüşecek, ha? o kadar tekrarlıyor bunları. Yani onun makamı Allah Azze ve Celle onu öyle bir mevziye yerleştirdi. Yani o, onun mevzisi o. Elbette senden farklı olacak ve elbette sen e, onun sünnetine tabi olmakla mükellef olacaksın. Tamam. Sonra fel idet bu başlıkta yine e, Şeyh Ahmed Şakir Rahimullah'ın ilave ettiği bir başlık. Bunlar hepsi asr-i asıl i hepsi arda arda geliyor misaller olarak. Hepsi misal olarak arda, arda geliyor. <gülüyor> o zaman birinci misal namaz idi, sonra zekat misalini verdi, sonra haç misalini verdi. Şimdi ne? İddetler, yani kadınların iddetleri. قَالَ yani bu ayet kimlerle alakalı eşleri vefat, vefat etmiş edici. olan kadınlar, eşleri vefat etmiş olan kadınlar kaç? Dört ay, on gün, ha. kendileri beklerler. Ya bak, ya terabbasına, terabbus, yani kadının nikahtan imsak etmesi, yani kendisine alıkoyması. Aslen o yani, terab yani terabbasına manası, yani nikahlanmaması, nikahlanmamaları. Doğruza burada mana nedir? Ayetin aslen zahir manası nedir? Yani kadınlar Dört ay, on gün evlenmezler. Tamam Evlenmezler. Ha belki buna yani şey olarak bir de evden çıkmazlar manasında belki ilave edebilirsin. Ama aslen yani tarabbus yani e, el imsak nikah. Nikah'tan kendisini alıkoyması. Sonra bir kal diğer bir ayette وَالْمُتَلَّقَاتُ bi بِاَنْفُسِنَ ثَلَاثَةَ قُرُغُ Birinci ayette o zaman Eşleri vefat etmiş olan kadınlar, yani terabbus ederler, kaç? Dört ay? On, On gün. <gülüyor> Sonra bu mutallakat, boşanmış, kadın. boşanmış kadınlar, eşleri kendisini boşanmış olduğu kadınlar kaç, üç. ne kadar beklerler? Üç kuru. Üç kuru, yani hayızdan hayıza, evet. yani temiz taharetten taharete.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 Hamile kadınlar ne eceluhun ne en yada'na hamlehun. Onların iddeti nedir? Doğurmaları. Doğurmaları. O zaman şimdi burada bak üç iddet var. Fil iddet. Değil başlıyor. başlığı? Üç iddet. Birinci iddet kimler? Yani Uzun eşleri vefat etmiş. Varmış. Onların iddet süreci Doğru. dört ay on gün. Sonra boşanmış kadınlar onların iddeti Doğru. üç kuru. Üç temizlik dönemi. Beklemeleri lazım. veya da iç... Hayız dönemi. dönemi. Sonra üçüncü kimlerdir? Hayızdan ha kesilmiş olan kadınlar. Onların iddeti de nedir? Üç aydır. aydır. Dördüncüsü Aa, hamile, hamile kadınlar. Onların, onların iddeti de ha çocukların doğurmaları. O zaman burada üç değil dört. Dört, ha, var. dört iddet var. Hı? Bak dört iddet var. Fekal ba'du ehli'l ilm ki kat evceb Allahu eşi vefat etmiş olan kadınlar netme lazım 4 ay 10 gün beklemeli lazım. Ve zekara enne ajal'l Pekala. Hamile kadında ne? Yani doğurmasıdır Peki şimdi ikisi bir araya geldiği zaman yani hem hamile hem de eşi vefat, de eşi vefat etmiş. O zaman dediler ki diyor bil o zaman iki iddeti de yapması lazım. Ne manaya? Manada yani hamile yani Doğru. çocuğunu doğuracak ondan sonra 4 ay 10 gün Doğru. bekleyecek. Yani mesela eğer hamilenin başında eşi vefat ediyorsa o zaman doğum yani hamilelik 9 ay sürecek 9 Doğru. ay bekleyecek ee, çocuk doğduktan sonra 4 ay 10 gün artı İttet bekleyecek. İkisi yani, ikisini yapması lazım demişlerdir diyor. Kama أَجِدُهَا fi kulli فَرْضَيْنِي جُعِلَ عَلَيْهَا اَتَتْ بِهِمَا جَمِيعًا Çünkü diğer farzlarda öyle yani, eğer bir zahir olan o. Yani bir kişi, iki emirle muhatap olduğu zaman ne etmen lazım? İki emri yapması lazım. İki emri yapması lazım. Yani nasıl bir emri diğer emre karşı tercih edeceksin? Birini birine karşı terk edeceksin. Mesela şimdi bu iki ayetten birisini tercih etsen yani ya bu e, eşi vefat ettiğinden ötürü dört ay on gün ayeti tercih edersen o zaman bu hamillikten ötürü doğum yapıncaya kadar beklesin ayetini netmiş etmiş olacaksın? İptal edeceksin. Yani onunla amel ederek onu terk edeceksin. Bu ayeti tercih edersen, o zaman diğer, amel, diğer ayeti işletmemiş, iptal etmiş olacaksın. Yani bu değil. Çünkü iki emir'de o kadında şimdi toplanmış. Hamile ve eşi vefat etmiş. Veyahut da hamile ve eşi onu boşamış. İşte aynı şey. Yani iki emirle muhatap. Bir şey ile bir müddet beyan etmiş Allah subhanahu ve teala. O da ne? Temizlik dönemi veyahut da dört ay on gün. Diğer tarafta da bir müddet beyan etmiş, çocuğu doğurmak, doğması. iki eminleri de muhataptır demişlerdir diyor bazı alimler. Ama İmam Şafir Rahimler diyor ki فَلَمَّ قَالَ Rasulullah Şimdi icmal burada ha. Yani i̇cmal burada. Yani sen şimdi aslen zahir olan bu. Dolayısıyla zahire göre yani eğer hiçbir şey olmamış olsaydı bak yine orada da işaret var. İmam Şafir Rahimullah'ın. Yani sünnet olmamış olsaydı o zaman ulemanın dediği bu alemin dedikleri doğru olacaktı. Çünkü ayetlerin yani hitabın zahiri onu gerektiriyor. İki emir var. İki emirden birisini sen tercih edemiyorsun. Yani nesh durumu yok. Cem edemiyorsun. O zaman ne? iki emirle de muhatap olacak. Doğru olan bu. Lakin kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lisubayet ibnil harif ve veda'at be'ne vefati bi bi'eyyem eşi vefat ettikten birkaç gün sonra çocuğunu doğuruyor. Sen artık yani başka erkeğe helal oldun. Evlenebilirsin. Ha dolayısıyla diyor ki delle haza ale en el eddeti bil ve yani o iqra yani kuru ve aylarla gelmiş olan iddet innem uride bihi men la hamle bihi yani e, kadınlardan hamile olmayanlar için o geçerlidir. Yani ona delalet veriyor. Bu Şimdi bu sünnet burada ne? Mubeyyin. Yani oradaki icmalı kaldırıyor. Eğer bu sünnet olmamış olsaydı o zaman derdik ki hamile kadın ve eşi vefat etmiş olan kadın ne edecek? İki sende. iddeti de bekleyecek. Lakin şimdi burada bu olay o eşi vefat etti. E, o dönemde hamileydi. Eşat, eş, eşi vefat ettikten birkaç gün sonra doğum yaptı. Resulallah hatta bu bu olaydan ötürü kendisine dediler sen yani dört ay on gün iddet beklemen lazım. Bu olayı Resulallah s.a.m. ilettikleri zaman Resulallah s.a.m. ona diyor ki sen artık yani hey, sana evlenmek helaldir. Sen evlenebilirsin. Dolayısıyla orada sünnet neyi beyan ediyor? Demek ki o zaman eğer bir kadın hamile ise o zaman bit, it, onun iddeti nedir? Doğum yapmasıdır. İster eşi ondan yani vefat ederek vefat etmiş olsun aynı zamanda ister yani eşi onu aynı zamanda boşamış olsun yani onun iddeti nedir? Ee, doğum yapmasıdır. Dolayısıyla burada diyor ki inna ma arada inna ma urida bihi men la hamle bihi nisa u an al hamle ıda kana fal ama eğer kadın hamile ise o zaman diğer iddetler ondan düşer. Ha. O zaman onun bekleyici iddet nedir? Ha, çocuğun doğması. Çocuğun doğmasıyla iddeti bitmiş olur ve artık o başka erkekler helal olur evlenebilir. Diğer iddeti yani beklemesi gerekmiyor. Ha, diğer iddeti beklemesi gerekmiyor. O zaman burada yani bu manada da nedir? Yani birkaç ayetin yani hitabın... E, şey gelmesi birden fazla gelmesinden meydana gelmiş olan icmali de yine kim beyan ediyor? Sünnet. Sünnet beyan ediyor. Bak lafızda icmali beyan eden bir lafızda icmali beyan eden sünnettir. Hitabın birden çok gelmesine ötürü gelme, meydana gelmiş olan icmali de yine beyan eden sünnettir. Sünnet. Yani her şeyde yine mesele nereye? Sünnet. Sünnete dönüyor çünkü o beyan yollardan birisi. Birisi. birisi. Nasıl o nasıl dönmeyecek? Dönecek yani dönmesi lazım çünkü o zaten ilahi beyan yollardan birisi o ya bak burada sürekli sürekli yine tekrar tekrar ne diyor seni sünnete ha sünnete ikaz sünnet noktasını ikaz ediyor yani eğer sünneti terk edersen eğer sünnete ihtimam et göstermezsen eğer sünneti işletmezsen sünnete kendi kafandan kurallar getirirsen hapsedersen o zaman asla ilahi iradeye ulaşamazsın mümkün değil sonraki misal bu evet ha olan bu ha olan Ha, bazı alimler şey olarak tercih yani cem etme yoluna gitmişler, iki iddetten hangisi daha uzun ise yoluna gitmişler ama racih olan bu yani çünkü hadis açık ha, yani o kaç gün artık allah halim e, vefatı gecikti ama birkaç gün birkaç e, günden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yani dört ay on günü normalde o görüşü, görüşünü aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne? Dört ay on gün iddet beklemesini söylerdi, söylemesi gerekirdi yani o eğer görüş sahih olmuş olsaydı. Yani o manada o sözü ret ediyor ve şey sözüne de ispat ediyor yani doğumla, hamile kadının iddeti doğumudur. Hatta ben hatırlıyorum bizim Veziristan'da da bir tane kardeş vardı, şehadetinden Allah'ım birkaç saat sonra çocuk doğdu. <gülüyor> <gülüyor> o şey şehit oldu kardeş sonra bir iki saat sonra eşi de doğum yaptı. İttet bir iki saat ittet pek. On da farkında değildi değil. bacı zaten hani doğum doğum şeysi süreci ne oldu işin onun farkında da değildi. Ya yani ne oldu bildir? Hocam zaten ondan sonra şehi lohosalotta beklemiyor. mu? Bekliyor ama lohosalaktan şeysi yani. Onu bekliyor ondan sonra mi çıkar? Tabii. Yani, o Evet, temizlenmesi lazım ondan sonra ama o iddetle alakası yok. Yani Bizim bahsedemiz iddet. Sonra fi muharramatin nisa bu da yine başlık yine Şeyh Ahmet Şakir'den yani yaptığı, koyduğu başlık. Bu bir misal daha. İmam Şafir Rahim'e bu bahiste bak ne kadar misalleri ne kadar ard arda getiriyor ve misalleri şey manada değil. Onu anladınız yani aynı kelamcılar gibi yani bir örnek mahiyetine değil. Yani bunların üzerinden sana meseleyi ispat ediyor. Yani bil fiil fıkıh yapıyor yani. Ha? Yani müşaffer selefin fıkıh anlayışı o. Usul anlayışı da bu. Yani bizzat e, meseleyi o muayyen meselin üzerinden sana ispat etmeye çalıştığı o kaideyi ya da sana izah etmeye çalıştığı kaide ispat etmesi. قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاء وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف İnne Allaha kana gafurun rahim. Vel muhsanatu min min en-nisa illama malakat eymanukum kitabullah aleykum ve hallelakum ma vera edilikum. Şimdi ayet. Evet. Dikkat edin. Şimdi burada hurrimet aleykum diye başlıyor ayet. Sonra ummahatukum anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz ve ammatukum halalarınız, hala ve halatukum teyzeleriniz, sonra kardeş kızları ve kız kardeş kızları sonra evet süt süt anneler sonra süt kardeşi süt kız kardeşler ve eşlerinizin anneleri sonra sizin yani ne diyorlar yani üvey, üvey kızlarınız üvey kızlarınız, kızlarınız. Üvey kızlarınız. ama kim elletifi huzurikum min nisaikum allati dahiltum bihin o yine ayrıki ayrı başına bir bahis ama hani burada üvey kızlar sonra oğullarınızın kum kendi sulbunuzdan olan oğullarınızın eşleri yani gelinler ama gelinler umumen değil kendi sulbunuzdan olan oğullarınızın gelinleri yani üvey oğlun mesela gelini eşi buna dahil değil mesela ve entecmeu beyne luhteyni sonra iki kız kır, kardeşi aynı aynı zamanda bir nikah altında toplamak sonra وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ Yani evli olan kadınlar umûmen. Bunlar hepsi bak ne? حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ Sonra ne geliyor? وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ Bütün yani o ذَٰلِكُمْ Yani bütün burada zikri, ge zikri geçenler. Helaldir size. Ve burada مَا وَرَاءَ Mâ nedir? Mevsul edir. Umum yani. Yani ne manaya geliyor? Ne ifade ediyor? Bunun dışında burada zikrettiklerimin ki bak burada zikir nasıl geliyor? çok dakik yani Allah Azze ve Celle tek tek sayıyor. Evet. Anneler, kız kardeşler, kızlar işte teyzeler, halalar vesaire vesaire hepsini tek tek sayıyor. Yani siyah itibariyle de Allah Subhanahu Teala tek tek haram olan kadınları tek tek sayıyor. Onun akabinde diyor ki bunun dışında olan hepsi nedir? Size evet. helaldir. O zaman şimdi hem bir yani lafı yani o hitabın lafızı yani hitap itibarı çünkü hitap umum umum o umum hitap itibariyle diyorsun ki o zaman yani demek ki burada zikri geçenlerin dışında hepsi bize helaldir. Bir ikincisi yani burada o siyak itibariyle çünkü siyakında Allah Azze ve Celle evvelinde bütün haram olanları tek tek sayıyor. Onun bir hikmeti olması lazım tek tek saymasını. Demek ki burada hepsini tek tek sayıyor. Bunlar dışında olanlar helalidir. Diyeceksin ha. Yekimem Şef rahimehullah fa ihtamalat al-ayatu ma'nayayn. Şunu bu adet iki manaya muhtemeldir. Ahaduhuma enma samma Allahu azza vece minan nisa'i mahraman muharraman. Yani o zikreti kadınlar hepsi nedir? Haramdır yani ha bunlar mahremdir yani. Mahremdir bunlar haramdır. Yani o kişinin mahremidir ve nikahı da haramdır. Ve me sekete enhu halalun Ama zikretmedikleri hepsi nedir? Helaldir. Çünkü tek tek sayıyor. Bunlar, "Ho aleykum, aleyküm. Bunlar size haram kılın diyor. O zaman o say saymadıkları ses se sessiz kaldığı nedir? Helal. Helaldir. Artı ve yaqu ve bi kavlillahi azz ve cel uhillalakum ma ve kan hada el maana huve min el ayah zahir olan bu bir hem tek tek saymış olması sende nasıl bir anlayış meydana yani var edecek zihninde el mutabadiru zihin o yani ha zihinde senin ilk anda anladığın nedir ozman demek ki bu kadınlar dışındakiler hepsi nedir helaldir hikmet o yani tek tek saymasının artı bir de bir de bunun dışında olanlar hepsi nedir size helaldir uhilal lakum ma waraa zaalikum ha o ifade ne ifade ediyor hepsi bunun dışında kalanlar hepsi isha ve lekum bunlar dışının hepsi nedir size helal kılınmıştır wa kana bayyinen fil ayati en tahrim al-jam' bi ma'nan ghayr tahrim al-ummahaat bu bir o zaman birinci mesele imam şafii rahimeullah diyor ki o zaman ayetin zahirine göre burada ayette zikri geçen kadınların dışında bütün kadınlar nedir helaldir Tamam, zahir, ayetin zahir onu ifade ediyor. Lakin mesela ümmetin icma ettiği bazı hususlar var. Mesela beşinci kadın helal mıdır? Ayete göre helaldir. Yani beş kadını aynı nikah altında toplamak aslen ayete göre helal. Çünkü Me Onlar ona giriyor. O beş kadın ona giriyor. Çünkü burada hiçbir yerde bir dört şey geçiyor mu? Dört, dört kadın dan başkası yani fazlası size haram kılındı geçmiyor başka ayet açıklıyor ama mesela o değil ya o da işareten yani ha yoksa açık bir surette o açık surette orada işaret var yani röba dördüncü son ama beşinciği gelmeyecek diye yani işaret var ama açık bir surette o ayette yani be4'ten fazlaların haramlığını ifade etmiyor 4'ten fazlın haramlığı tamamıyla sünnet ile sabit e şimdi o zaman burada böyle bir muşkile var, bir, yani ayetin zahirine göre mesela ki bu konuda zaten ümmet, ümmetin icması var ki zahirelerin burada muhalefeti var ama zahirelerin bu tip konularda muhalefetine itibar edilmiyor biliyorsunuz. Bir, ha bu, ayetin zahiri veyahut da yine icma edilmiş mesela ne, eşin, zevcenin, teyzesi, halası da helal mıdır? Değil, ama burada geçiyor mu ayette? geçmiyor. Eşin teyzesi, eşin halası, onlarla nikahlanman caiz değildir, haramdır. İcmaen yani ama ayette geçmiyor. O zaman şimdi bir muşkile bu yani ayetin zahiri diyor bunu ifade ediyor. Açık. Lakin sünnetle sabit olan ve ümmetin icma etmiş olduğu bazı yani hususlar var. durumlar var. Bu o zaman bu ayete göre yani bu ayete muhalif gibi duruyor bak zahir şimdi. Tabi öyle değil ama yani izah edecek ya mesele o. Sonra bir başka mesele. وَكَانَ بَيِّنًا فِي الْاَيَةِ اَنَّ تَحْرِيمَ الْجَمْعَيِ بِمَعْنَا غَيْرِ تَحْرِيمِ الْاُمَّهَاتِ Yani orada iki kız kardeş arasında cem o da nehyedilmiştir. Ama diyor onun nehyi yani onun haramlığı diyor işte annelerin haramlığından farklıdır. Tamam Fekâne mâ sema Allâhu halâlen halâlen ve mâ sema harâmen harâmen ve mâ neha an cem' beynehu min el anhu yani nasıl ki annenin nasıl anne haram kılınmışsa iki kız kardeşi de aynı nikahta bir nikahta toplamak haramdır. Allah'ın helal kıldığı helaldir, haram kıldığı haramdır. Yani o, orada fark yok. Onu da haram kılmıştır, bunu da haram kılmıştır. Ve kan fi nehihi an ilcem'i beynehuma delilun ala ennehü inma harrama'l Ama şimdi fark nerede? Tamam. Allah Subhanahu ve Teala vak ayette anneyi ha ne nikahdan haram kılıyor. Lakin o iki kız kardeşi haram kılmakta haram kıldığı aslında nedir? İki kız kardeş mi? <gülüyor> Yok, iki kız kardeşi bir nikah alına toplamayı haram kılıyor. Lakin her bir kız kardeşi kendi zatında nikahlamak Helal, evet. Helaldir. Tamam o helal. Orada fark orada ha. Yani anneyi bizzat haram kılıyor. Kız kardeşini bizzat haram kılıyor. İşte teyze bizzat haram kılıyor. halayı bizzat haram kılıyor. Kardeş kızını, kız kardeş kızını bizzat haram kılıyor. Onlar asıl itibar bizzat kendi zatına haramdır. Lakin iki kız kardeşini, yani dış başka kadınlardan, yani bu kadınların dışında, ha? bu kadınların dışında anne, kız kardeş erkek kardeşin kızı, kız kardeşin kızı veyahut da teyze, hala'nın dışında kalan kadın aslen yani nikahı aslen helal olan bir kadın sana. Onu kız kardeşiyle bir nikahla toplamak o haramdır. Ha, haram kılınan o. Yoksa o iki kız kardeş mesela kendi zatına her biri evet. helal. Yani bir mesela bir, bir kadınla evlendin, onun bir kız kardeşi var. Sonra o kadın mesela vefat etti. Sonra onun kız kardeşini alabilir misin nikahını? Evet. Alabilirsin. Onu da o diyor. İnne muharramel cem'a ve in kana kullu vahidin min huma ala al-infiradi halalun fi'l asl. Her biri kendi zatına aslen nedir? Helal. Helaldir. Ve <Sessizlik> ma siwahunna <Sessizlik> min al-ummahaati ve'l-banaati ve'l-ammaati ve'l-khalaati <Sessizlik> fi'l asl. Fi'l asl. <Sessizlik> yani evet hepsi haramdır ama haramlığın şeysi farklı sebebi. Anne bizzat kendi zatına haramdır velev ki onu kız kardeşiyle birleştirsen de velev ki birleştirmesen de o anne haramdır yani mesela kardeş kızı kardeşinin kızı sana haramdır velev ki onun diğer kardeşini alsan da almasan da kendi zatında ama yabancı bir kadın o aslen kendi zatına sana helaldir onu kız kardeşiyle birleştirerek yani ikisini aynı nikahta toplamak sana haram kılınmış anlaşıldı değil mi ve kana manâ ve uhillal lakum mâ dolayısıyla ayen yani ayetteki bu yani bu ayetin manası nedir diyor men semme fil asıl yani asıl itibarıyla haram kılınmış olanların dışında olanlar size helaldir yani anneler dışında tamam mı? aslen haram kılınmış anne kız kardeşi kız sonra teyze hala kardeş kızı kız kardeş kızı ee, süt akrabalıkla anne olmuş, kız kardeş olmuş veyahutta da e, eşinin annesi bak eşin, zevcinin annesi veyahut da senin üvey kızın veyahut da sulbünden olan oğlunun eşi, gelinin bunlar ne? bunlar asıl itibari haram ha bunlar dışında veyahutta da evli olan kadınlar bunlar dışında olanlar size helaldir bir diyor ayetin manası bu Bunlar dışında olanlar size helaldir. Ama şimdi nerede şey geliyor? Ayette bu bu manada yine bir haramlık geliyor. Evet, bunlar dışında olanlar size helaldir. Lakin bunların arasında iki kız kardeşi birleştirmek bu yine size haramdır. Bu yine size haramdır. Wa men huwa fi misli halihi bir rıza en yenkihu hunne bil veciyye nikah. Yani aynı şekilde eee yani süt kardeşliği meselesinde de aynı durum aynıdır diyor. Anlaşıldı değil mi? Yani nasıl İmam Şefevi burada bu ve hilalakumma ve ra'adalikum o oradaki o umumu nasıl izah etti? Yani aslı o oradaki ne? asıl itibarıyla haram kılınmışların dışında olanlar size helaldir. Onlarda da yine bir Allah azze ve bir yani bir haramlık getiriyor. O da nedir? Yani iki kız kardeşi. Ha, dolayısıyla o zaman yani mesela işte beşinci eşi almak da buna dahildir. Tamam o da buna dahildir. Veyahut da yani eşin teyzesini halasını almak da buna dahildir. Bunlar asıl itibariyle ne? Yani beşinci kadın asıl itibariyle sana haram mı helal mi? Helaldir. Aslin yani aslin helali yani bu ayet dahil bir tenakuz yok yani bir muhalefet yok anladın mı? onu ispat ediyor aslen buradaki bu istisnaya dahil lakin netmiş sünnet orada yani onu da haram kılıyor eğer o sebep kalkarsa helaldir yani senin dört tane eşin var beşincisini almak istiyorsun o beşincisinin nikahı doğrudan edilir yani geçersizdir ama sen dört eşinden birisini boşadın onu aldın Cahiz. caizdir sebabın sebebin kalkmasıyla orada haramlıkta kalkar. Aynısı da eşin teyzesi ve halası için geçenlidir. فَنْقَالِ قَائِلٌ ma دَلَّ ala هَذَا Tabi bu arada burada yani Risale'nin Risale'nin 3 kısmı var. Yani şeyde Rabbim Süleyman Rahimullah'ın şeysinde, nushasında 3 cüzden yani müteşekkil Risale burada. Risale, o cüzün ilk cüzü bitiyor yani burada. Onun için burada da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 caiz-i mubah değildir. وَلَوْ نَكَحْهَ حَامِسَةً 5 beşinci kadını nikahlasa bir erkek fosiha nikah. O zaman ne nikah? Fes olunur. وَلَا تَحِلُّ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ اِلَّا بِنِكَاحٍ صَحِيهِ Yani o beş kadın beş, dört eşi var. Beşincisini nikahlasa o nikah sahih olmaz. Her birinin yani e, ha her birinin nikahı sahih olması lazım. O beş kadından her biri yani. Çünkü asli itibar hepsi helal. Lakin o beşinciyi haram kılan nedir? O dört kadın. O dört kadın nikâhte olmaz. وَقَدْ Min الْخَامِسَتُ مِنَ الْحَلَالِ بِوَجْهِينَ Yani bir yönden o aslında helal. Haram değil asli itibariyle. O beşinci asli itibariyle helal. Onu haram kılan ne? O diğer dört kadın nikâhte olmaz. وَكَذَلِكِ الْوَحِدَ بِمَعْنَا Kulu lahu'z-zawci ve uhilla lakum ma waraa'dhalikum. Yani işte o 5. kadın bu na giriyor. Lakin haram icmaen sünnete yani sünnette sabit olduğu üzere ve ümmetin icmatiine göre haram. Lakin haramlığı bizzat kendinden kaynaklanmıyor. 5. olmasından ötürü kaynaklanmıyor. Biwaccillezî uhilla bihin-nikah ve 'alash-şartillezî ahallahu bihi. Lâ mutlaqan. Yoksa mutlak surette haram değil lakin 5. olmasını ötürü. Feyakunu nikahu er-racul el-mer'ate la yuharrimu alayhi nikahu ummatiha ve la khalatiha bi kulli halin. Yani burada kastettiği elbette şey değil. Er yani kendi teyzesi, kendi halası değil, yani eşini. Keme harrama Allah ummahatin nisa'i bi kulli hal. Yani şimdi eşinin Annesi. annesini her halde haram kılmışır. Kendi zatına bak. Yani senin eşinin Annesi sana ilel ebed haramdır. Velev ki sen eşini boşasan da, velev ki eşin vefat etse diyen yani aranızda nikah kalksa da, yine annesi sana haramdır. İlel ebed. Lakin annesinin kız kardeşi veyahutta da işte eşinin babasının kız kardeşi, yani senin teyzenin halan, yani eşinin halası öte teyzesi, sana ilel ebed haram mıdır? Değil. İlel ebed değildir. Eşinin sebebiyle haramdır. Sebep kalkarsa o da sana helal, helal olur. Söz ediyor. Nek mahram Allahu hal, fi Yani bu, dahildir, dahildir ha, dahildir. Sadece <gülme> onu o şeyden yani nikahtan engelleyen nedir senin eşinle nikahın o ne engelliyor o kalkarsa sebep kalkarsa o da sana helal olur. Kema ya hillu lehun nikahum raatin, ida farqa rabiaten. Dördü dördü şey derse dördün birisi nikahı kalkarsa o zaman beşinciği olan nikahı cezalı alır bunun gibi. Waknat alamtu ida fureq ibnati ahiha hallet. <gülüyor> Dolayısıyla eğer yani onun açısından şey diyor. Ee, ka kardeşinin kızının nikahı kalkarsa yani o zaman o da o erkeğe helal olur. Yani teyze hala. Yani eşinin halası. Ha, eşinin halası kardeşinin kızı onun açısından baktığın zaman kardeşinin kızı yani. nikahını nikahı bozulursa o zaman onun eşi o halaya ne oluyor? Helal, olur. helal oluyor. Evet, şu iki misali de bitireyim çünkü ondan sonra büyük bir baksa geçecek gelecek derse de oradan devam ederiz. Fi muharamatı tağam. Bu da yine bir misal yani yemeklerin, yiyeceklerin yiyeceklerin yani yiyecekler haram kılmış olanlar. قال الله عز النبي صلى الله عليه وسلم: "قل لا أجد فيما أُحيي إلي محرمًا على طعامٍ يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإن هو أو فِسقًا أُهلل لغير الله به." قال الشافعي الله عليه: "فاحتملت Bu mana iki ayet iki manaya muhtemeldir. Ahaduhuma birincisi nedir? O biri nedir? Allah yahruma ala ta'amin ebeden illa ma istesna Allahu Teala. Allah'ın azr istisna dikleri hariç hepsi nedir? Helaldir. Helaldir. Ha bu nereden yani bu anlayı bu ayet aslında bunu ifade ediyor. Çünkü ne kul la ecidu fima uhya illa yah harraman. Kul la ecidu. Burada ne var? Nevi var. Sonra illa an yekuna istisna. Eşin yani diye sonra geldiğinde ne ifade eder? He? Ha? Hasr ifade eder, değil mi? İstisna nefiden sonra istisna hasr. Yani bu ayet yani hasr ifade eden bir ayet. Hasr nedir? Muhassis'tir. O zaman ne? Kul la ecidu fi ma uhya. Ma Umum. Yani bana vahyedilmiş olanların arasında ben size şunların dışında olanların haram kılındığını bulamıyorum. bulamıyorum. O zaman bu ne manayı? Bu ne ifade ediyor? Bunlar sadece bunlar haramdır. Taksis var burada. Ayette taksis var. Hasr ile gelmiş olan taksis var. Yani sadece ne haram kılınmış o zaman? Meyte demen masfuha lahmul khinzir Ha Bunlar haram kılılmış bulun. bu onun bunlar. Bunun dışında haram kılınmış bir şey yoktur manasına geliyor ayete. Ayetin zahiri bu. Dorsa diyor ki iki manayı muhtemel ayet. Birincisini "Elle yahrumu ale ta'amin ebeden illa Allahu Teala." Allah'ın istisna ettikleri hariç hepsi nedir? Helaldir. Sadece istisna ettikleri haramdır. Onun dışında kılar hepsi helaldir manasına geliyor. Ve biliyorsunuz istisna yani e, bu hasr ifadelerin en güçlüsüdür. Nefiden sonra istisna'nın gelmesi en güçlü hasr ifadesidir. O zaman burada zaten bak şimdi ne diyor? وَهَذَا الْمَعْنَا elledi. اِذَا وُجِّهَ رَجُلٌۜ مُخَاطَبًا بِهِ كَانَ الَّذِي يَسْبِقُ اِلَهِ اَنَّهُ la يَحْرُمَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَا سَمَّ اللّٰهُ Eğer bir insana diyor bu ayeti böyle okuduğun zaman onun zihninde var olacak olan mana hemen ne olacak? Şu haramında hiçbir, haram. evet, hiçbir haram yok. Senin aklına gelecek olan her bir kişinin aklına gelecek olan, Arapçayı bilen, Arap'ın yani aklına gelecek olan mana budur. Bundan başka bir mana onun aklına gelmez. Burada yine İmam Şafiyen'in Rahim'in Zahiriliği kaptınız değil mi onu? <gülüyor> Zahidiliği yani ve o, o zahir ne manın ya yani? nasıl ispat etmek Allah'ın kelamını ispat etmek yani Allah konuşmuş bu ayeti niye ben bunu onun konuştuğu gibi ispat etmekten korkacakmışım Allah Azze ve Celle bunu böyle konuşmuş onun iradesi yani ha bu ayet onun onun ona ait bize ait değil Allah Azze ve Celle istediği gibi konuşur istediğini istediği gibi konuşur Allah Azze ve Celle istediği gibi emreder istediği gibi nehyeder o bize kalmış bir mesele değil bizim işimiz nedir onun söylediğini olduğu gibi ispat etmek bir sonra neyi murad ediyor ona bakarız neye göre bakacağız işte kullandığı lafızlarla ona bakacağız yani Arapçanın uslubuyla o yani beyan kaideleriyle onunla bakacağız ama özellikle neyle bakacağız Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetiyle onu burada sana öğretmeye çalışıyor. Yani o sünnete bakman lazım. Sünnete bakarak sen ancak Allah'ın muradını anlayabilirsin. Eğer onu dikkate almazsan o zaman Allah'ın muradını anlayamazsın. Velev ki yani sen Arapça ehli olsan da çünkü Arapça bakışta sana bunu sağlıyor şimdi. Bir Arap olarak sen bundan ne anlayacaksın? Şurada zikredilenin dışında kalanlar hepsi nedir? Helaldir. Şimdi bir bir konuda muhalefete düşeceksin. Çünkü mesela biz biliyoruz ki bu ayete zikredilmemiş olan bazı şeyler de haram değil mi? Haram olanlar var. Mesela burada zikre geçmeyen hamur. Hamur. Başka ayetlerde geçiyor evet. ama bu ayette geçmiyor. Veyahut da mesela kitap ehlinin yani muşiklerin kestikleri. Yani burada yani geçiyor ama yani muşiklerin kestiği geçmiyor bizzat. Veya atlama daha ziyadesi sünnetle sabit olan dediğin gibine yırtıcı hayvanların, hayvanları. ister kuş olsun, ister yani karada, karada. dört ayaklı olsun, bunları da sünnet evet. haram kılmıştır. Ama ayette geçmiyor. <gülüyor> tamam ama ayetin zahirine göre sadece bunlar nehiyedilmiş. Oma <gülüyor> kana ha kda, fohu alldi yqulu lehu azzharul maani wa ammu wa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 nef yeder. O zaman hasır nerede? Burada meyte, mesfuhdem, domuz eti ve Allah'tan adına başkası kesilmiş. Bunlar ne edilmiş? Bunlar haramdır. Ama onun dışında olanlar hepsi nedir? Yani. Helaldir. Mahsurun dışındakini nef yeder. Yani mahsur burada haramlıktır. Onun dışındaki nefyetmek ne imanı Yöne helallik. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla ulema da böyle diyecek elbette. Ha? Ulema da böyle diyecekler. <gülüyor> İlla en te'tiye sünnetun nebii, sallallahu aleyhi aleyhi ve sellem vesselam, tedullu ala me'nen gayrihi ancak ne hariç? Ha şimdi ben bunu anladınız değil mi? Yani neyi anlatmak istiyor? Her bir misal farklı anladınız. Gördünüz değil mi? Yani bunlar hepsi sanki yani işte Allah'ın azze ve farzlarını sünnet nasıl beyan ediyor? Misaller gibi gelse de her bir misal kendi zatında başka bir konu işliyor. Farklı bir konu işliyor yani. Ha şimdi burada sana ne yani ayet apaçık bir surette Arap lügatına göre, Arap'ın lugavi kaidelerine göre apaçık bir surete burada taksisi sana göre. Taksisin en büyük ifa yani usluplarının birisi hasr ile gelmiş. Dolayısıyla her hangi araba bunu sorsan Arap diyecek ki sana yani şunlar dışında şu zikri geçenlerin dışındaki hepsi helaldir. Ve her alim de böyle diyecek diyor. Böyle demesi lazım. Yani Arapça onu gerektiriyor. Yani bizim Kur'an'ı anlamaktaki yani şeyimiz menhecimiz, selefin menheci selefi kaideler bunu gerektiriyor. Sen ayete baktığın zaman lugaten ne anlıyorsun ondan? O'dur asıl olan. Onu da ispat ediyor bak. Asıl olan o. Lakin ancak burada şimdi ne müdahale edebilir? Sünnet. Sünnet. Ha. Resulullah'ın sünneti o müdahale edebilir. Dolayısıyla her alim diyor yani bu manayı böyle ispat ederdi. Ona öyle lazım gelirdi. İlla en te'ti'u sunnetun Nebi aleyhissalatu vesselam tedullu ala ma'nan gayrihi. Ancak sünnet başka bir mana eder o zaman yine sen kime şimdi tabi olacaksın? Sünnet. Sünnete tabi olman lazım. Sahih sünnete yani makbul hüccet mahiyetinde. Mimme tahtamilu'l ayah. Tabi ayetin muhtemel olduğu Yoksa ayet şimdi mesela bir sünnet gelmiş. Ama o ayet asli itibarlı o sünnete muhtemel değil. O zaman sünneti itibar edilir mi? İtibar edilmez. Yani o ayetin, ha, ayetin manası ya da delaleti yönünde itibar edilmez. Ne manada? Ya o sünnet yani nesledilmiştir. Veyahut da o sünnet nedir? Sabit değildir. Yoksa asla bir sünnetin ayete muhalefet etmesi mümkün değildir. O sünnet ya seneden ha, sabit değildir. Veyahut ama nesh edilmiştir. senin anlayamadığın bir tevili var. Yani o ayetle e, uyumlu, mutabık olacak olan bir tevili vardır. Mesela burada olduğu gibi. Yani bizim ayetimizde olduğu gibi. Ha şimdi onun için burada bunu getiriyor. مِمَّ يَحْمَ مِمَّ تَحْتَمِلُهُ الْآيَ <gülüyor> Tabi ne? O sünnet netmesi lazım? O ayetin mana, delaletine muhtemel olması lazım. فَيَقُولُ <gülüyor> Bu mana ma aradı Allahu tebaraka Dolayısıyla alim der ki işte Allah'ın murad ettiği budur. yine bak ilahi irade sünnetle beyan ediliyor. O ilahi irade yani. Kale Şeyh rahmetullahi aleyh ve la yuqal bi khasin fi kitabillah taala ve la sunnetin illa bidilalatin feihima veya fi ah veya fi vahidin minhum ve la yuqal bi khasin hatta takuna bunu niye burada getiriyor? Çünkü ayet nedir? Ayette mahsur var. Yani bir hasır var. E hasır zaten ne taksistir? E şimdi hasır nasıl taksis edecek? Hasır taksis edilir mi? Olmaz. O zaman şimdi sen burada hasır getiremezsin. Yani o yırtıcı hayvanlarla alakalı hadise getirip desen ki ya burada bu hadisler bu ayetin manasını taksis ediyor desen olmaz. Çünkü burada am yok. Am yok ki taksis edesin. Zaten hasır var yani hasır zaten muhassas zaten taksis edilmiş hasır ile o zaman nasıl sen muhassas olanı zaten yani tekrar taksis edeceksin duası diyor ki yani has sen bir has iddiasında bulunabilmen için bir şey taksis etme iddiasında bulunabilmen için birincisi zaten onu delalet edecek olan bir şey olması lazım yani ayet sünnet ha? veya e ولا يقال بخاص hatta تكون الايه تحتمل ان يكون اريد بهذا الخاص yani bir, khas'a delalet edecek olan bir şey olması lazım. İkincisi o ayette de yani o khas'ın khas'ın kast edildiği, murad edildiğini delalet edecek olan bir yönü olması lazım. Fe emma ma lam takun muhtamilatan lahu fe la yuqal fiha bima la tahtamilu al-aye. Ama eğer ayetimiz muhtemel değil o zaman elbette şimdi <gülüyor> bu ayet pekala Has yani ise muhtemel bir ayet midir? Yani taksisin taksis olacağını delalet, yani delil lugavi olarak e, burada taksis var olabilir mi ayette? Yok, zaten ayet muhassas, evet, ağam değil. A, zaten ayet am değil ki taksis olsun. olsun birincisi ikincisi ayet pekala yani orada mütekelim iradesi itibarıyla orada bir has kast edilmiş olabilir mi o da ikinci şey yani o taksise muhtemel mi ha, o da diyor yani o işte e, buradan devam ediyor fa ama ma lem tekun lehu fa la yuqal bima la ayen ayet taksise muhtemel midir ona bakman lazım ve ihtimelu kavlullah azza ve cel diyor ki burada yine taksise muhtemel değildir. Ayetin delaleti çünkü ayetin delaleti şuna muhtemeldir. Kulle ecidu fima uhya ileyhi muharraman ala ta'amin yata'muhu min şeyin su'ila Rasulullah sallallahu aleyhi şimdi sellem. Aslında bir mana bu. Yani aslen burada ayetin manası ne olabilir diyor. Bir birinci ihtimal yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sual edilenlerden çünkü kulle ecidu fima yani kulle ecidu fima yani şu anda ben size bana sual ettiklerinizden mesela ab kimisi öyle izah ediyor bu ayeti. Diyorlar ki yani birileri geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı yenilecek olan şeylerden sual ettiler. Dediler ki mesela şu şu şu şunun hükmü nedir? O da dedi ki yani sizin bana sual ettiklerinizin arasından ben Haram olan sadece şunların haram sadece şunların haram olduklarını ben buluyorum yani. Kulle ecidu fima ile yani o manada. Mesela 10 tane yeme, içme maddesini sordular Resulullah sallallahu aleyhi ve e. O da vahiy ona da vahiy indi. O da dedi ki yani şu sizin bana sual ettiklerin, ettiğiniz eşyaların arasından ben bu dördünün haram olduğunu, haram olduğunu ben sağlığı buldum vahide bana vahiy edildiğinde kimisi böyle izah etti diyor. Yani minşe in su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve duna gayrihi. Ve kuntum taakulun bu manaya da muhtemeldir. Yani sizin yani ey Araplar adeten yediklerinizin arasından şunlar haramdır. Birçok şey yiyorlar. O yenenlerin arasında size haram kılmış olanlar işte şunlardır. O zaman hasır nedir? Yani buradadır. Yani hasır ne yine? Yani o sizin yediklerinizin arasından şunlar haram ancak haramdır. Veyahut da size sual edilen yani bana sual ettiklerinizin arasından ancak bunlar haram. Hasır orada. Yoksa umumen değil. Mutlak değil yani. Ya mesele orada. Yani ayette zahiren ilk insanın aklına gelen ayetteki o mutlak hasır aslen değil diyor. Orada aslen hasır nedir? Yani ya bana sual ettiklerinizin arasından şunlar haram olarak ben buldum. Ve da ikinci ihtimal diyor. umumensiz Araplar yediklerinizin arasından ancak bunları ben haram olarak buldum. Bu ihtimalde nereden çıkıyor şimdi bu kafadan atılmış bir ihtimal mi? Yok. Kul ha yani Allah Subhanahu ve Taala'nın Nebi Aleyhissalatu Vesselam'a eee hitabıyla kul la ecidu fima uhya yani o la ecidu fima uhya ileyye oradan çıkıyor. Çünkü hulukatın o ne ifade ediyor? Yani bir şeyin içerisinde ben yani bundan başkasını yani vahide bundan başkasını bulmadım. Ha, bulmadım. Hatta bundan ötürü bazı alimlerde mesela İbn-i Rahimullah onu tercih eder. Derler ki yani bu sual e, henüz diğer haramlar vaz edilmeden evveldi. Yani o anda bu anda birileri geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve soruyorlar. O anda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yani bana vahyedilmiş olandan arasında haram olanlar şunlardır. Bunun dışında haram yoktur. Daha sonra Allah azze ve cel işte mesela yırtıcı hayvan ve yırtıcı kuşun kuşu da yemeyi haram kıldı. O ne oldu bu sefer şimdi? O teşride bir ziyade olarak geldi. Ha Muhalif değil. Burada şimdi bu hasrı muhalif değil. Çünkü o hasrı neyle takid ediyor? Mesela İmam Ünlüceyir Rahimullah zaman ile takid ediyor. Yani o zamanda ha, o ayetin indiği zamanda yani o zamanda haram olanlar sadece burada ayette hasredilmiş olanlar. Ha, daha sonra buna ziyade haram kılınmış olanlar geldi. Onu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne etti? Beyan etti. Ziyade olarak beyan etti yani. Ha belki, yani bu da güçlü bir izah ha. Yani bu İmam Şafir Rahim'in tercih ettiği nedir? Diyor ki bu, yani e, bu manaları evle alan budur. Dolayısıyla İmam Şafir Rahimullah bunu tercih ediyor. Yani i̇kincisini, mümme kuntum te'kulûn. Arapların adeten e, yemiş olduğu o yemekler arasında, ben bana vah yedilende sadece şunları şunları, yani haram olduğunu buldum. Onun dışındakiler halaldır diyor. Bu maneyi yani tercih ediyor. Ama e, İbn-i Cerih da izahı bence yani güçlüdür. Yani o diyor. O anda sadece bunlar haram kılınmıştı. Ondan sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ettikleri de haram kılındı. Dolayısıyla o nedir? Yani teşriyatta bir ziyadedir. Yani zaten birçok hükümler ne? Tedricen yani inmiştir. Düzece bu şekilleri izah edebilirsin. Anlaşıldı değil mi? Yani burada ni sana anlatmak istiyor. Aslen ayetin zahirinde hasır var ve o hasırda e, ne diyor? E, bütün işte domuz etinin ve mesfuh kanın meyit olun meyiti ölü ölünün ve e, Allah'tan başkasının ismiyle kesmiş olan hepsini ne diyor aslen? Helal ve bunlar haramdır. Bunlar dışında olan hepsi helaldir. Şimdi ondan arasında mesela daha sonrasında sabit olmuş olan yırtıcı hayvanın yırtıcı hayvan yırtıcı kuş yok. Dolayısıyla şimdi burada aslında zahiren bir muhalefet var ayet ile. Lakin bu muhalefet değil diyor. Çünkü bu ayet hangi manaları muhtemeldir? Bu ifade kulle ecidu fima uhyi ile yani ya sizin bana sual ettiklerinizin arasında sual ettikleriniz arasında sadece bunlar haramdır veya da siz ey Araplar sizin adeten yedikleriniz arasında sadece haram olanlar bunlardır veya da yani o anda o anda haram kılınmış olanlar bunlardı onların sual ettiği o anda ama daha sonra bazı haramlar ilave edildi. Yani bu mana bu mananın ihtimal muhtemel olduğu için diyor. Bu manayı yani burada bir muhalefet olmaz. أخبار الربيع قال أخبارنا الشافعي ورحمة الله عليه قال أخبارنا السفيان عن ابن شهاب عن أبي, عن أبي دريس الخولاني عن أبي ثألبة أن النبي صلى سلمناها أن أكل كل ذي ناب من السبع يعني يرتج حيوان ديش ديش لي يرتج حيوان لنهبس ينمسني ديش نهية مشتر مالك عن إسماعيل بن أبي حاكم أن عبيدة ابن سفيان الحضرمي Anı Ebû Hüreyre radıhallahu anhu anen Nebi sallallahu aleyhi ve Sünnet buna delalet ediyor diyor. Ha, sünnet. Şimdi burada tabii mesele ne? Şimdi bak ayet aslen o haramları yani zikredilmiş olan şeyleri haram kılmayı hasretmiş. Onun dışında hepsi helaldir manasına geliyor ama sünnet de gelmiş. Sahih sünnet ne dece şimdi? Yani Bunlar Kur'an nasına ziyade geldi bak şimdi bu güzel bir misal deminden söylediğim Kur'an nasına ziyade geldi dolayısıyla Metruk mu diyeceğiz, Merdut mu diyeceğiz? Yoksa yine mi bunları yine kabul edip bunları işleteceğiz mi? İmam Şafî diyor bunları işletmek lazım gelir asla terk caiz değildir eğer sabit ise ha çünkü ikisi aynı kaynaktan bunlar birbirine yani muhalif olması birbirine tezat olması mümkün değildir ya senet itibariyle sabit değildir yahut da işte nesedilmiştir veyahut da mı yani bir şey yönü vardır işletme bir tevil yönü vardır sen ondan haberdar değilsin işte burada İmam Şerif-i Rahimullah'ın işlettiği evet ayet zahiren ap yani açık muhassas bir ayettir hasrı ile lakin yine mana ihtimalleri var o mana ihtimalleri dahilinde yine sünneti işletebilirsin bu işletmen lazım ha çünkü, çünkü ilahi irade o onu gerektiriyor. Sonra son misal Yani iddet bekleyen kadın e, vefattan vefa, eşinin vefatının ötürü iddet bekleyen kadın nelerden elini çekmesi lazım. Yani neler ona haram olur. Ne yapmaması lazım. قال الله Azze ve Celle وَالَّذ۪ينِ يُتَوْفَوْنُ مِنْكُمْ وَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَاتِ اَشْهُرْ فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تأملون خبير فذكر الله أن على المتوفى عنهن Yani bir, eşi vefat etmiş olan ne etmesi lazım iddet beklemesi lazım وانه إذا بلغنا أجلهن فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف Ama eğer iddeti bittikten sonra o zaman ne edebilir yani ma'ruf olan her şey kendisine helal olur. Ha şimdi mesele nerede? E iddet beklemesi lazım kendisine vaciptir. Ve ayette geçiyor. Terabbasla bi enfusihinne 4 aylar ve 10. Yani terebbüs etmesi lazım. Terebbüste ne dedi? Yani evlenin dendi yani evlenmemesi lazım ve ilave olarak hani evinden çıkmaması lazım katabilirsin. O zaman bunlar ayet ile sabit. Ayetle sabit olan aslen nedir? Yani evlenmemesi lazım. Ama ondan sonra devam, devamı فَإِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ Yani iddet çıktıktan sonra, bittikten sonra فَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ فِي مَفَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ O zaman iyilik, maruf olan her şeyi yapabilirler. Kendilerine helaldir. وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا تَجْتَنِبُهُ فِي الْاَدَّ Ama iddete o, tamam nikahlanmayacak, lakin onun dışında kaçınması gereken nelerdir onu beyan etmiyor. Ha, bu Kur'an'da beyan edilmemiş. وَكَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ اَنْ تُمْسِكَ الْمُؤْتَدَّتُ فِي الْإِدَّتِ عَنِ الْأَزْوَاجِ فَقَتْ Ayette zahir olan nedir? Sadece evlenmekten kaçınması, evlenmekten kendisini geri tutması. Başka bir şey ayette zahiren yani ayetin zahir delaleti bundan başkasını ifade etmiyor. مَا اِقَامَتِهَا fi بَيْتِهَا ve de artıyan evinde oturması bir <gülüyor> kitap. Vakaleti aptamıla, an tumsağa, anlazoj, ve an yakuna alaya, filimsaki, an kan mubahan qabla Yani zahir olan ayette, yani bir evlenmemesi ve evden çıkmaması. Ama muhtem bir de şey ihtimali var. Çünkü o ihtimal nereden geliyor şimdi? ihtimal ayet o ihtimali veriyor. Yani o iddette başka şeyler de var terk etmesi gereken yani sadece evlenmek ve sadece evden çıkmamak değil başka şeyler de var yani, ona işte yani ayet ona işaret ediyor nerede işaret ediyor fe izâ belâgne ecelahunne eğer iddetleri çıktığı zaman o zaman felâ cunâha aleykuma fîme fe'alne fi enfusini bil marûf yani onlar artık o iddet çıktıktan sonra maruftan yaptıkları şeyler üzerinden sebebi yaptıkları şeyler sebebiyle size bir günah yoktur. Demek ki o zaman yani o iddet döneminde zaten o bu satın ifade ediyor yani kahlanmaması evden çıkmaması lakin ilave başka şeyler de var ki onlar iddet çıktıktan sonra bu sefer ne? Onlara helaldir. Maruftur yani. Onlar yaptıkları zaman demek ki onları iddet döneminde yani iken yapsalar o zaman sizin için günahlar var. Ama onları siz onlar e, iddet çıktıktan sonra onlar yaptıkları zaman o zaman artık size bir günah yoktur. O zaman ayet ne işaret ediyor? Demek ki orada o iddet sürecinde iki o yani evlilik ve evden çıkmama meselesinin dışında bazı nehiler daha var. Tamam. Mesela işte süslenmek ve koku sürülmek vesaire gibi. Tamam ha. buna ayet işaret ediyor. Sonra felen mes Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men <Mine> alıfattılımsak an عليه الامساك عن الطيب بفرض Şimdi sünnet ne diyor? Apaçık buna delalet ediyor. Şimdi sünnet apaçık diyor ki, yani tet bekleyen kadın net lazım. Evet nikahlanmaması lazım bir. İkincisi evden çıkmaması lazım. Hacet ve zaruret halleri dışında evden çıkmaması lazım iki. Sonra üçüncüsü güzel giyilmemesi lazım, koku sürülmemesi lazım, süslenmemesi lazım, umumen işte gözlerine sürme çekmemesi lazım vesaire vesaire. Bunlar hepsini haramdır. Ama bunlar ayet açık ifade etmiyor. Ayet bunlar muhtemel, lakin ayet bunlar açık ifade etmiyor. Bunu kim açık ifade ediyor? Sünnet. Sünnet. Dolayısıyla şimdi bunlar ne olmak ifadeye dikkat edin. O ilimsel kuantı bir veya bir farzı sünne, ha bir farzı sünne selefin istilahında, vacip ve farz arasında fark yoktur. Yani sünnetle farz oldu. Evet. Şimdi o imsaku anil azwajib bisukna fi bayti zawjiha bil kitab thumma es sunne. lazım burada var. Burada hükümdeki şeyi ifade ediyor sana. Yani farklılığı bir ayet Allah'ın yani kitap neye delalet etti? Onun nikahlanmamasına ve evinden çıkmamasına delalet etti. O su, kitapla sabit oldu. Lakin onun koku, güzel yani siz süslenmemesi vesaire bunlar hepsine bunlar önce kitapla diyor sonra sünnetle sabit oldu. Hı? Yani olimsakuni el azwaji ve sukne fi beyti zawji bil kitap ve yani evinden çıkmaması kitap ve sünnetle sabittir diyor. Muhtemel sünnetu fi hada'l mevzi'i muhtemele fi Yani başka yerlerde sünnetin konumu neyse burada sünnetin konumu odur. Yani netti burada yani orada Mübem olan, kapalı olan, mahfi olanı ne etti? izah etti. Ortaya çıkardı. Min entekune sunnetu beyyenet anillahi teala keyfe imsakuhâ. Bir nasıl? Yani o nikah, yani o evlenmekten kaçınmak nasıl olacak? Keme beyneti salate ve zekatü, haç nasıl namazı, zekatı, haçı beyan ettiyse burada da böyle beyan etti. O zaman mübeyin bak birincisi. Yani kitap Aslı zikretti. Yeterabbasna diyerek aslı zikretti. Yani evlenmesin dedi. O dört ay on gün içerisinde. Lakin o nasıl gerçekleşecek? Onu yine sünnet beyan ediyor. Onun da tafsili var. Yani sen mesela iddet bekleyen bir kadına hitbede bulunamazsın. Haram. Ama onunla evlenmek istediğini ona işaret edebilirsin. Yani ona belki bir hediye gönderebilirsin, Veyahut da başkaları vesilesiyle bir haber göndertebilirsin. Bak yani falan falan kardeş yani aslen yani seninle evlenmek isteye istiyor filan gibi şeyler söyle. Ama doğrudan onu gidip doğrudan ben seninle evlenmek istiyorum diyemezsin. O, haram. o zaman Bak o ittet içerisinde evet nikahtan kaçınması lazım kadın, ama mutlak surette hiçbir surette nikah gündem olmayacak manasına değil. Yani yine o nikahı tabii ki tefekkür edecek, düşünecek. Nikah yani kimle evlenmek iyi o da kadın da neticede erkek yani evlenmek isteyen kadın erkek seçecek. Kimle evlenmeyi düşünecek, tartacak. O sırada erkek de ona yani onunla aslında evlenmek istediğini bir şekilde işaret edebilir. Doğrudan söylememe şartıyla. Şimdi bunlar hem yani ayet de yine bunu izah, işaret ediyor lakin yani sünnet bunu tafsil ediyor. Bu manada aynı namazı nasıl beyan etmiş, nasıl zekatı beyan etmiş, nasıl hacı beyan etmişse burada bu hükmü de beyan ediyor. Muhtemelen yekun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti فيما ليس فيه nassu hükmullah azza ve ayrıta aynı da yine hiçbir surette Kur'an'da yani geçmemiş, geçmiş maht yani sünnette geçen bir şey beyan etmiş. O da ne? İşte mesela bu. Zinetlenmesi, süslenmesi, kokulanması. İşte sürme çekmemesi vesaire Bunlar hepsine, bunlar sırf sünnette geldi. Bunlar Kur'an'da yani ne aslı itibarı ne işareten gelmiyor. Tamam. Şuraya doğru manayı verdik değil mi? Ne dedi burada? Ne dedi burada? وَكَانَ تَخْتَوْنَا اَنْتُمْسِكَا اَنَ الْاَزْوَاجِ وَاَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فِى الْاَمْسَاكِ اَنَ الْاَزْوَاجِ اِمْسَاكُنَا غَيْرِهِ laha كَانَ مُبَاحًا min قَبْلَ الْاَدَّتِ yani ayet ne muhtemeldir? Evelinde aslında kendisine helal olan işte süslenme vesaire kokulanma gibi şeylerin de haram kılındığına muhtemeldir. Öyle dedik değil mi? Yoksa mı ne? Yanlış bir şey demedik. Tamam yani o ona da muhtemel. Yani onların hepsi haram kılmış olansa muhtemeldir ama onu ayet apaçık beyan etmiyor. O sünnetle apaçık beyan ediliyor. Tam bundan sonra da artık büyük bir bahse girecek. Allah'ın bu artık el, -el fil hadislerin illetleri bundan ötürü hadisler hakkında varit olan ihtilaflar ve bu ihtilaflar nasıl giderilir vesaire bu çok büyük bir bahis ya Ne? Mesela, yani yani. yani zaruret, diyorsun, zaruret yani terki halinde helak olacak zaruret odur yani mesela şey yani, seferin çıkmasına sahne icazet verenler var mesela, mal soruları. Bundan zarurete gidelim hocam, mesela konflik vermek başka bir şey gündüz vakti, gündüz vakti yani, yani hacet Ece, yani e zaruret e ve hacet denilir. Yani zaruret ve hacet halleri de şey edebilir, evden çıkabilir. Hacet tabi daha düşür, zaruret şimdi zarureten, mesela hasta evde çocuk hastalanmış. Doktora git götürmesi lazım, kimse yok çıkacak veyahut da mesela bazen öyle haller olabilir. Yani çocuk dışarıda düşmüş veyahut da bir yere düşmüş yahut da kaybolmuş veyahut da Allah korusun, yani motor çatmış ves bir şey olmuş. Yani şimdi kadın elbette evden çıkacak çocuğu için. Yani bu tür şeyler veyahut da hacet hali. Hacet yani alışveriş yapması gerekiyor. Kimse yok yapacak. Alışverişe çıkması. Veyahut da bir ziyarete gitmesi netice onun da hani bir sürekli evde bile o şeyle yani netice eşi vefat etmiş, yani o üzüntüyle beraber sürekli evde, evde oturması belki daha şey edecek bir çıkması yani bir rahatlama yani hacet onlara ihtiyaç duyduğu için gündüz vakti ya bunların hepsi gündüz vakti icazet ver. Yoksa güneş battıktan sonra umumen yani iddetli kadın evinden çıkmaz yani ama o da yine duruma göre değişken mesela şimdi farz edelim bir bacının evi yani tenha bir yerde hiç kimsenin etrafında çevresinde bulunmadığı bir yerde zaten erkeği vefat etti zaten kimse yok çevreden öyle bir kadını orada tutar mısın onu evinden çıkarır başka bir yere yerleştirirsin yani hatta belki öyle bir kadını işte gece vakti başka bir yer birilerinin yanında yatırıp gündüz vakti belki evine gider mümkün yani yani durumlar durumlara göre değişken olabilir yani subhanak allahumma ve bihamdik ve ehadü en la ilahe illa ente astagfiruk اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سلء ما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل